Sallu ala Rasulina Muhammed Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve Sallu ala tabibi kulubina Muhammed Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve Sallu ala Muhammed Allahum salli ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi Eûzü billahi'ş şemî'i'l alîm min eş şeytânir recîm Rabbe eûzü bike ve eûzü bike Rabben Bismillahirrahmanirrahim. Fa qul ia'malu fashayar Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa ila alimi al-ghaybi wa ash-shahadati fayanbiiukum bima kuntum ta'maluun. Sadaqallahu al-'azim. Allahumma fa'inna fi al-Qur'an al-'azim, wa barik lana fihi wal hamdu lillahi rabbil 'alamin. Astaghfirullah al-hayy al Hasantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada wa tadafa'tu ankum illa billahi aliyil azim. Auuzu bi kalimatillahit tamamat mushad akhlam. Auuzu bi kalimatillahit tamamat falan biraz toparlanıp da geldim yani normal şeker hastalığımın dışında grip gibi bir haller oldu. O, o vakit çok çökertiyor beni. Ee, hatta e, gelme, gitme diyenler de oldu yani. Lakin biz terk edemeyiz. Söz verdik, sözümüzde duracağız diye geldim. Onun için aşırı bir performans beklemeyin. Ondan sonra hoca efendim, az konuştu sessiz konuştu. Yok canı çık sözü çıkmıyor, sesi çıkmıyor. Dedikodu yapmayın hakkımda Ona göre konuşuruz, biraz muhabbet ederiz. Ondan sonra işimiz var. Yarın yine kaç yere gideceğiz? Ee, i̇nşallah Müslümanlara hizmet edeceğiz. Allah Teala hizmetlerimizi kabul eylesin. Mesela makbuliyet ve mahbubiyet. Yani Mevla'nın rızasını kazanmak ve Mevla'nın kabul etmesi ve sevmesi ama maşallah tıka bas doldurdunuz yani alt katlar üst katlar hep doldurdunuz Allah kalbinizi iman doldursun amin. nur doldursun amin. kabrinizi nur eylesin amin. derecenizi hali eylesin amin. amin Allahümme salli ala selamü ve ala ve sahbihi <gülüyor> ocağın kaçı oluyor bir daha baktın mı ona ocağın kaçı bura Sohbet günü. Dördü ne oluyor? Cumartesi dört mü? Evet. Evet. İnşallah bir daha dört Ocak cumartesi akşam buluşacağız inşallah. O Mevlid kandilinden evvel olacak. Bir daha gelirken Muhammed Mustafa'nın sallallahu teala aleyhi ve sellem. hatır için gelin. On hakkı için gelen. Mevlidi Şerif kutlamak için gelen. Mevlid ayına girmiş olacağız. 12'si herhalde Mevlid Kandili diye biliyorum. 12'si olunca 4'ünde de girilmiş oluyor. Rabiülevvel ayına dahil olmuş olacağız. 13'ün birbirinizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yüce hatırı için çağırın. Yüce hatırı için davet edin. İnsanlara hakkı tebliğ edin. Evet. İyiliği emredin, kötülükten nehyedin. Mübarek Mevlidi Şerif'i burada beraber kutlayalım. İnşallah Rahman. Evet. Şimdi geçen bir ders yaptık burada. Kaç ay evvel oldu. Sonra dedim oradan bir hadis-i şerif bir şeyler söyleyeceğim onu hatırlatın falan fakat araya zilhecce girdi, muharrem girdi iki aydır e, o dersler girdi, bu de, oradaki bir yer kaldı e, hatırlıyor musunuz öyle bir şey? he? hiç hakkınızı aradığınız yok hatırlatmasam hiç ne konuşursan konuş diyorsunuz öyle olur mu ya? ne konuşursan konuş e, burada bir şey başlamıştık bir ayet kerime tefsirinde dedim çok önemli bir hadis-i şerif var onu serivat edeyim dedim. Sonra bana hatırlatın dedim. Şey, bunlar çok soğuk. Sıcak su sıcak. Yani. Sen sıcak su getir ama ben limon damdurum. <gülüyor> İhlas ile alakalı. Rabbimiz tebareke ve teala bu'l-esteadü Ve kul imelû Habibim söyle ki amel edin. Yani namaz kılın, oruç tutun hacca gidin, zekat verin, zikir yapın, sohbet yapın, sohbete gelin, sohbeti adam getirin, dinleyin, dinletin, medrese açın, talebe okutun, sakal bırakın, sarık sarın, çarşaf giyin, amel edin. Ama niçin amel ettiğiniz önemli. Çünkü acanlar da cümbeşal var giyiyor, sakal da bırakıyor, ama niyeti ne? Allah için değil. Adam İsmail görevlendirilmiş ya, birkaç sene durmuş orada, köye işte 28 Şubat'ta olay çıkaracaklar, Florya'da bilmem polis şeyini basacaklar falan falan şalvarlılar, bu sefer ihtilal yapacaklar, çarşalvarlılarının üstüne atacaklar, menemen hadisesi gibi işte, iki meczup ortalığı karıştırmış diye. Adam da bir sene olmuş olay yok, iki sene olmuş emir yok. O telefon tapelere takılmış ya sonra dosyalarda var. Açmış diyor ki, o kendisini oraya görevlendirenlere, derin yerlere yani. Diyor ki, yahu diyor, siz orada karı kız alem yeğit yataş biz burada şalvarı cübbeyi giydik, anamız ağladı diyor ya. <gülüyor> İşrak bekle, kuşluk kıl, evvamin teheccüd. Kolay mı diyor bu saattekarlık diyor. <gülüyor> yani diyor bu operasyon yapacaksak yapalım ya da biz de bir rahat edelim şu şalları bir çıkaralım diyor ya yani şimdi amel edin ama niçin şal var giydin cübeğini sarıl sardın ne oldu yani çarşaf giydin kur saçtın. nedir niyetin ne senin derdin ne yani İran ajanı mısın Selefi ajanı mısın Ehli sünneti bozmak için mi geldin Efendim memleketi karıştırma derdin mi var, Fitne mi çıkartmak istiyorsun, yani bu nedir? Gö gösteriş için mi geldin, müftünün kızını tavlamaya mı geldin, İmamdan borç alıp yürütmeye mi geldin, niye geldin yani? Habibim şöyle ki siz amel edin. <gülüyor> Mutlaka Allah amelinizi görecek. Allah Teala zaten yapmadan evvelde yaptıktan sonra gördüğü gibi bilir mi? Yaptıktan sonra gö görülen gibi yapmadan evvelde Allah bilir mi? Bilir. O Resulü, Resulü, de görecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala gibi ilmi yok ama Allah ona bildirir mi? Bildirir. İlla men irtaḍâ min Razı olduğum Resul'e diyor Cin Suresi'nde gaybımı bildiririm. Yani ileride olacak şey nedir? Gayiptir. Ama ileride olacak şeyleri Resulullah bildi mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bildi. Allah'ın bildirmesiyle ve bildirdiği ölçüde bildi. El i sünnet itikadımız böyledir. İleride olacakları hep haber vermedim. Tek tek haber ver. <gülüyor> Kendisinden 60 sene sonra Yezid'in çıkacağı, fitne fesat çıkaracağı, Kerbela olan yaşanacağı, ümmetin savaşlara gireceği ta Ayşe annemize hav ebteki köpeklerin bile havlayacağını söyledi ya orada hanımları otururken ne dedi sizin birinize hav ebin köpekleri havladığı zaman nasıl olacak acaba durum hep de baktılar bir şey anlamadılar Ayşe annemiz biraz güldü Ayşe dikkat et o sen olmayasın sonra Cemel vakasından dönüyorlar bir yerde bir köpekler sardı devren etrafını bağırıyorlar çağırıyorlar Ne oldu? Ses geliyor oradan. Şu şey nedir? Ben buradan konuşuyorum oradan konuşuyor. <gülüyor> Mübarek adam. İki vacip bir, bir damda olmaz. Benim sesim herhalde de tekrar bana geliyor öyle bir şey var. Aşhanamız dedi radıyallahu teala ne içtihat meselesi hata sonra çok ağlardı üzülürdü o meseleden başörtüsüz ıslanırdı hepsi sıklam yani içtihat hatası bir sevap aldı ama o köpekler havlayınca durdu da dedi ki burası neresi burası, mıntıka neresi dediler Hav eb. eyvah de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ben oldum geri musun yani bunları ne zaman haber verdi daha o zamandan başladı. 2-3 sene sonra benden nesiller bozulacak, çoluk çocuğu olmayan daha hayırlı olacak. Hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 2-3 sene sonra 3 asır bitti. Yani tebait tabiinde de bitti. Hakikaten bozukluklar diz boyu gitti. Ondan sonra kıyamet alametleri işte binalar çoğalacak, zinalar çoğalacak, koyun çobanları gelecek, şehirde bina yarışına girecek, camiler süslenecek, musaflar süslenecek, yaldızlar yapılacak Hiç o zaman böyle bir şey yok cami kum halı bile yok yani tabi bunların kimi alametler zaruri kimi alametler faydalı kimi alametler zararlı çoğu alametler de şerli ama her alamet de ne değil kötü anlamda değil yani tabii. caminin süslenmesi de çok iyi bir şey değil ama bazen binalar çoğalacak e tabi bina zaruret nüfus çoğalıyor Efendim, büyük uzun binalarda çobanlar yarışacak. Burası da ilginç. Müteahhitlerin ekserisinin gerisine bakarsan köyden çarıksız gelmişler. Köyden çarıksız gelmişler. Hep bunlar Bukhari'de her yerde var. Hepsini haber vermiş. Mevla bildiriyor. Amel edin. Allah da görüyor amelinizi. Resulü de görecek. Ona ben bildireceğim. Adam münafık. Adam sahtekar. Geliyor arkasında safa duruyor. Namaz kılıyor, Medine-i e 300 erkek münafık var, 80'de kadın. Kambersiz düğün olmaz. 80 kadın ne demek ya? Bir şehre bedel, 80 münafık kadın şimdi Bursa'da olsa kaliteli münafık ama öyle. Medine münafığı kaliteli olur, şimdi Bursa'da öyle münafık olmaz. 80 münafık olsa burada Bursa ateşe gider, birbirini öldürürsünüz. Fitne, kazan ve minel medine mardu al-nifak medine halkının içinde öyle ustalıklı mahir münafıklar var ki la ta'lemum habibim sen onları bilemezsin sen bilemezsin Allahu ya'lemum ya Allah bilir onlar ama sen bu mertein onları iki kere azap edeceğiz bir İslam'ı açıklayıp küfrü gizlemelerine bir de normal yaptıkları günahlara sonra da daha katı azap, cehennem, ebedi mahrumiyet, cemalimi görmemek, rızamdan mahrum olmak, çok katı azaplar. Ra döndürülecekler. Ama sonunda bildirdi mi? Bildirdi. Bir gün cumada hutbeye çıktı. Veyahutta bazı yere hutbeye çıktı. Ya yani minbere çıktı. Hutbeye çıkılmaz. Galat laf. Galap yanlış yani. Hutbe ne demek? Konuşma yapmak. Hutbe konuşmak. Hıtbe olursa nişan yapmak. Kızı nişanlamak. Hutbe olursa hıtabetten gelir. Konuşma yapmak hutbeye çıkılmaz. Hutbe ne demek? Minber. İmamlar da bilmiyor. Geçen bir imam da karıştırdı. Burası mıydı burası mıydı diye. Ya imam adamsın her cuma çıkıyorsun dedim. Adını da mı bilmiyorsun? Minber işte. Minber o e, cumada imamın merdivenli basamaklı çıktığı yer kürsi değil şefi'i'l halgı bil mahşer muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem mahşerden mahlukatın şefaatçisi kimdir minber sahibi Muhammed'tir, sallallahu aleyhi ve sellem minber ne demek zaman da üç basamaklıydı minber orası minbere çıkardı konuşma yapardı bazı kere yani cumada mutlaka vacip cumanın rüknü şartı ama cuma bayramda da var ama onun dışında da yapardı. O zaman çünkü ne yoktu? Böyle kürsü yoktu ayrıyetten. Bir konuşma yapacağı zaman, insanlarda kalabalık olursa, sesini işitsinler ve yüzünü, cemalini görsünler için, normal pazartesi günü de olsa, öğle namazında da olsa, akşam namazında da olsa çıkardım minbere. Anladın? Ama ben cuma olduğunu hatırlıyorum. Çünkü cuma günü, ordaydım da hatırlıyorum değil yani. Kitaptan öyle hatırlıyorum. Ee, kalabalık var idi, Cuma idi, Kum ya falan feynikim münafık, Kum ya falan feynikim münafık. Ey falan, ismini veriyordu, kalk. Adam da şaşırıyordu, ne oldu? Bugüne kadar onları idare ediyordu, iyi geçiniyordu. Ee, onlara hatta münafıkların reisi görüyordu, altına cübbesini seriyordu, buyurun oturun efendim diye. Ne kadar idare ederdi? Tabii ki alametleri belirirdi ama yine de Mevla izin vermeden açığa vermezdi. Kalk ey falan sen munafıksın Kalk ey falan adam ismini, ismiyle beraber sen munafıksın 35 kişiyi camiden attı dışarı. Hiç yapar mı böyle? Ama Mevla amir etti. Mevla onların perdelerini yırttı. Allah'ım ya Rabbim sen bizi içimizi dışımızı münafıklıktan temizle ya Rabbim. Amelimizi riyadan temizle ya Rabbi, Amin. Munafıklık zor iş. Hz. Hazretlerine bildirdi, Vallahi Allah. In. Geri kalan munafıklar da ismini listesini ona verdi. Sır sırdaşıydı. Bak evvel bir sıttık'a vermedi, Hazdemere vermedi, gitti kime verdi? Hz. Efendi verdi, Vallahi Allah. E şimdi bu sefer bütün millet Hazreti Hz. bakmak durumunda kalırdı. Bir cenaze olduğu zaman Medine'de musallaya gelirdi, konurdu. Sahabe-i kiram kime bakardılar? Hazreti Hüzeyfe'ye. Niçin? Cenazesini kılıyor mu, kılmıyor mu? Eğer bakarlardıysa, Hazreti Hüzeyfe kenardan kenardan sıyrılıyor gidiyor, bütün sahabe boşalırdı. Niye? Münafık ki kılmıyor. Bak ne kadar gizli mesele. Hazreti Ömer Efendimiz gelirdi. Radiyallahu Teala Derdi, "Ey hüceyfe, ne var? Ya ben o listede var mıyım acaba?" derdi. Estağfurullah derdi. "Bak" derdi. "Ben halifeyim veyahut emirül mümininim. Sakın benden çekinme, korkma. Listede varsam söyle" derdi. Olur musunuz efendim? Ne alakası var falan?" "Ya ne olur gizlemelerdi? Ben korkuyorum" derdi. Zaten korktuğu için o munafık olamaz. Ama sen korkmuyorsan zaten bende bir tehlike yok. Ben yüksek seviyede imanım kuvvetli falan. Bu böyle iddiacıysan sıkıntı var. Devamlı korkmak lazım. Allah bizi korkudan ayırmasın. Zatından korkusun. Amin. Ama korktuğumuzdan da emin eylesin. Amin. Bugün aminler çok gevşek. Az mı yediniz? Ne yaptınız? Bugün nevale yağsız mıydı? He? Külerken sesiniz fazla çıkıyor, Ramin derken eksik çıkıyor. <gülüyor> anlamadım. Hiç. Bu istendi bir şey anlamadım. Ha siz Naksih Tarikatındansınız, Gizli zikir, değil mi? <gülüyor> tamam, tamam. Anladım şimdi, anladım. Allah'ın amelince görecek, görüyor ve görecek ve gördü, ve zapt etti ve hüfs etti. O Rasulühu, de görecek, mevle alametlerini gösterecek, emarilerini belli edecek nişanlarını izhar edecek yani nahrette zaten ümmetini nasıl tanıyacaksın sordular ne buyurdu Nurvan <gülüyor> muhaccelinin münazeri el vudu ab te sizlerinden bembeyaz at sürüleri olsa içerisinde yelesi işte anlı e, beyaz yeri kalan yerleri siyah atlar olsa onlar senin atların olsa o kadar atın içinden anlı kuyruğu beyaz olanları fark eder misin? ederim dedi sahabe ederiz dediler buyurdu ben de ümmetimi abdest aldıkları yerler parıl parıl parlayacak e, yüzleri ve kolları dirseklerine kadar ve ayakları ve kulakları boyunları abdest suyunun değdiği yerler parıldayacak ben de onları öyle tanıyacağım. E Resulü amelinizi görecek. Yani eserini görecek. Şu anda da şahit midir bizim bu amelimize? Şahit de inna arsalnaka shaheden. Ya şan Biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit kime derler? Görgü tanığına derler. Mahkemeye çağırsalar bu meselede şahit olarak e, var mısın deseler o da varım dese, hakim ona dese ki, anlat bakalım nasıl oldu. O da dese ki işittiğime göre, sus! Ne işittiğime göre? Biz seni şahit olarak çağırdık. İşittiğine göre şahit mi olur? Şahit olarak gönderdik. Yani amellerimizi görüyor. Onun için insan mescide girerken nasıl selam veriyor? Bismillahirrahmanirrahim. Besmele okuyorsun sonra Resulullah salat olsun Esselamu aleyke ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü sana selam olsun Sana diyorsun Hazır olmasa şahit olmasa Sana denir mi? Namaz kılıyorsun, tahiyyatta oturuyorsun Ettehiyyat okuyorsun Esselamu aleyke Peygambere salat olsun demiyorsun Sana diyorsun Niye sana diyorsun? Yanında olmayana, görmeyene Tanık olmayana sana denir mi? Boş yere sana denir mi? Çünkü ruhaniyeti bütün ruhların başıdır ve nurların nurudur ve ilk yaratılan odur ve bütün ruhların hepsi onun ruhundan ve nurundan yaşamaktadır. Onun içindir ki hazırdır. Müslümanların evlerinde bilhassa mutlaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti mevcuttur. Onun için televizyon seyrederken dikkat edin. Televizyon seyrediyorsun, film seyrediyorsun, efendim oyun oynuyorsun, namazı terk ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların evlerinde hazırdır. Buradan da utanmak lazımdır. Allah bize haya versin. Amin. Amin. Allah amelci görüyor, Resulü de görüyor. Resulü görüyor, bu ad-ı kerimeyle sabittir ki görüyor. Görüyor ve görecek. Mahşerde de gösterilecek. Ama şimdiden de görmekteler. Nasıl dedi? Benim dersleri dinliyor musunuz? Perşembe derslerini dinliyor musunuz? Bursa'dan çekiyor artık. Lale Gül dinleyin, dinleyin. Çok dersler var. Ne Abdullah Rabbul Allah? Levkani usalli billay Bukhari'de Abdullah diyor. Abdullah kim? Hz Ömer'in oğlu. Büyük fakih, büyük sahabi Abdullah bin Ömer için söylüyor. Abdullah ne güzel adamdır. Ah bir bir de gece namazı kılsaydı. Ondan sonra daha bırakır mı? Bırakmaz. Peki gece namazı o zamana kadar gece namazı kılmadığını, ya gevşek olduğunu nereden biliyor evde ne yaptığını? Abdullah ne güzel adamdır. Ah bir de gece kılsaydı. Bak daha bu hususta birçok hadis şerif e, misal gösterebiliriz ki yanında olmadığı şeyleri de Mevla ona... bildiriyor... vel müminun mü'minler de gör, görüyor... ha şimdi mü'minler de görüyor... ha burada görüyorsun... ben burada vaaz ediyorum... görüyorsun... tamam bunu görürsün... veya camide cemaate gidiyoruz... namaz kılıyoruz... cemaat birbirimize... şahitlik edeceğiz... dünyada ve akirette... musallaya, teneşire... E, sandukan, tabutun geldiğinde... nasıl bilirsiniz dendiğinde... Tabii ki camide gördüysek imanına şahitlik edeceğiz. Çünkü kalbini Allah havale ederiz. Biz ne bilelim? Niçin geldi? İd'alaita'u'r rajula ya'tadu'l mescide feşhidû lehû bil îmân. Bir adam görürseniz mescide, camiye gidip gelmeye devam ediyor, bu sohbetlere geliyor. Onun imanına şahitlik edin. Yani Müslüman olduğuna şahitlik edin. Ed ederiz. Çünkü biz nahnu zahir. Biz görünüşe göre hükmederiz. Allahu teala sırail. iç içleri, kalpleri ve gizli tarafı Allah'a havale ederiz. Rabbim sahiplenir. Evet. Hacı fikret. Şu çocuklara bir aç açta. Çocuklar atarım çocuğa. Yok öyle demedim ki sana kreş aç, kreş oynasınlar da ses yapmasın tamam, tamam. ee, bir, bir oyuncak yeri yap yani şurada bir oda senin odaların çoktur tamam, bir odaya bir oyuncaklar koy gönderelim oraya kendi seçimi kendim zor duyuyorum evet efendim müminler de görecek müminler görüyor zaten şu anda görüyoruz birbirimizi camide görüyoruz cumada görüyoruz bayramda görüyoruz, çoklarını bayramda görüyoruz bayramda gördüğümüzün bir kısmını cumada da göremiyoruz cumadakileri beş vakitte göremiyoruz akşam yatsıda gördüklerimizi sabah namazında göremiyoruz He? böyle bir şey var zaten sabah namazında yatsı namazıyla sabah namazından daha münafıklara zor hiçbir namaz gelmez ama şimdiki yatsı değil şimdiki yatsı akşamdan karışmış yani erken ne zaman ki Yası on 11'e çeyrek kala oluyor ya, o 11'e çeyrek kala olduğu zaman cemaat azalır. Gündüzde yorgunlaşır. Bir de yaz günü olduğu için erge yani tarlada, bahırda, çeyrede yaz daha yorar. İş zamanı olur. Yatsıya adam yani yatağın kenarında pijamayla ile bekler bazı çalışanlar. Kılar yatar. Cam camiye gelemez. Laysa salat besalale'l münafikin Münafıklara hiçbir namaz ağır gelmez. Ben salat ve ben salat Yatsı namazıyla sabah namazı kadar. Ha, şimdi yatsı namazı na gelmiyor diye adama münafık diyebilir misin? Cık, diyemezsin. Münafıkların alametindendir. Münafığın alameti kaçtır? Ayatul münafiki 3'tür. 3'tür. Vedahat zekedeb. Konuştu mu yalan söyler. Ve davatı akhlef söz verdi mi bozar ve idetümine han kendisine güvenilip bir şey vazife tevdi edildi sır verildi mal verildi emanete haini eder başka hadiste Bukhari'de bir dördüncü ilave eder Erbu men kana fi men kunne fi dört şey vardır onlar kimde bulunursa halis münafık olur yani karışıksız silme oradaki ilamede ve idaha asama kızdığı zaman kavgaya tutuştuğu zaman söyüp sayar. Bir insan kavga etse bile Müslüman ne yapmaması lazım? Ana avrat sin kaflı lazım. En fazla Süleyman Göktaş'ın yaptığı gibi sss yaparsın. Sss dersin Allah etsin dersin peşine de. Adam deyince bir sinir bir kabarır. Allah hidayeti size nice iner öyle de bir metceci olayı yaşanabilir ama öyle söylemek yok sen şimdi benim dört şey oldu mu tam munafık olur peki tam münafık olur adam şimdi yalan söyledi bir aynı adamda bir emanet verdin hainlik etti iki aynı adamdan bir kavgaya tutuştun ana avrat dümdüz gitti üç aynı adam efendim söz verdi bozdu dört sen bu adam münafık diyebilir misin diyemezsin çünkü münafık kafirden beterdir ancak ne dersin Münafıklık alametlerini tamamladın dersin alametlerini tamamladın dersin yoksa münafık kafirden beter yani hiç iman etmemiş demek ama bu adam bu yaptıklarını haram bilerek yapsa münafık olmaz çünkü el göre günahını günah bilen kafir olmaz bunlara dikkat edin müminler de görüyor e görüyor tabi müminler birbirinin şahididirler yeryüzünde. E bir de Allah Teala müminlerin kalbine ilham eder mi? Evet. He? Eder. Hangi müminlerin? Tabii ki burada ehli sünnet olan salih müminler kastedi Şimdi adamın birisi çıkıyor, karıları kucağına otutturuyor, bilmem ne haciyim, hocayım. Şunu yapıyor, bunu yapıyor, Mehdi'yim, Mesih'im dese şimdi bunu bir müminler anlar mı ki bu ehl-i uymuyor bu mesele diye anlar mı anlıyor musunuz anlar ama şimdi birkaç kişi de onu beğendi diyelim e şimdi onu beğen beğenenin de kim olduğuna bakman lazım çünkü ayrancının şahidi şıracı olabilir ki bozacı olabilir bu yüzden bu adamı kim beğeniyor burası şey değil ki ne onladı? Allah'ın divanı, meleklerin defteri, müminlerin defteri, e, şahitliği, senin Twitter'ın mesajın değil ki. Orada bir şey paylaşıyor. Altına 30 beğeni. 30 beğeni. O da diyor, aah, 30 kişi beni beğenmiş. Tamam da neyi beğenmiş? Sapıklığını mu beğenmiş? Çıkan karımı mı beğenmiş? Efendim senin efendim reziliyini mi beğenmiş? senin görüşünü mü beğenmiş? Neyini beğenmiş? O belli değil. Birincisi. Geçen ben o kadar vaz ediyorum. Sohbetten bir şey anlamamışlar. Cübbe mi beğenmişler? Gelir misiniz? sen? Cübbemden sonra ne? Konuştuğuma baksana. Üç saat konuşuyoruz. İki saat ayet, hadis. Adam hiç onu görmüyor. Cübbesinin renginin, şeklinin, kenarının çizgisi. Allah sana akıl fikir insan etse. Ben ne yapayım? Ha şimdi... Beğenmiş işte. Şimdi orada 3.000 beğeni aldı. Anlaşılan 2.500'ünü çüp aldı herhalde. E yani 500'ü bize zor kaldı. E çünkü neden? Adam neyi beğendiğini bilmiyoruz ki. Peki seni o 30 kişi değil 30 bin değil 30 milyon beğense. 30 milyon beğense. Allah beğenmese ne yaradı? Rasül'ü beğenmezse ne yaradı? Onun için beğenen kim? müminler hangi müminler hangi müminler namaz kılıyor mular 5 vakit namaz kılıyor mu yok arada kazayı namaz bırakıyor ya da hiç kılmıyor cumadan cumaya geliyor cami cemaate uğradığı yok El itikadınız bilmiyor e bu müminler ben bu adamı iyi görüyorum dese ne yazar, ne yazar? onun için burada Müminlere Allah Teala kimin ne amel ettiğini, kimin ne mal olduğunu ilham eder. İlham eder ama o ilham içinde ne lazım en azından? Fe'elhemâ fucûrâ ve Allah nefse kötülüğünü de takvasını da ilham eder. Ama hangi nefse? Nefse emmarede etmez. Emmare sırf kötülüğü emreder. Levvame kendisini kınar ve tenkit eder. Bir günaha düşse de nasıl yaptım va ettim vah ettim ben bir daha yapmayayım diye tevbe eder levvame. E levvameden ileri geçerse üçüncü basamakta mülheme. Ne demek o? İlham ile hareket eder. Yani Allah ona ne yapar? İyiliğini ve kötülüğünü ilham eder. Yani bildirir. Ha, Demek ki müminler de amelinci görür. Ne demek? İlham alır. Mevla Teala müminlerin kalbine ilham eder. Bir adama bakarsın. Rabbim onun yüzüne nur verir, Efendim konuştuğuna tesir verir. Ee, ondan sonra onun sohbetinde e, dünyadan soğukluk gelir. Ondan sonra ahiret hatıra gelir. Ondan sonra yaptığı hamlenle bakarsın Allah aklına gelir. Umredin iza ruzükür <gülüyor> Allah. Onların yüzü görüldüğünde Allah Teala hatıra gelir. Ya e bunlar halis adamlar. Allah bizi onlardan eğilir. Amin. Ama bakarsın e, müminlerin kalbine Mevla bazı kimseler hakkında soğukluk verir. Bazı adamı cemaate gelse de namaza içini sınmaz, Kalbin sevmez. Ha gidip de ona sen ben seni sevmiyorum demezsin. Ama ondan ikra edersen, Ona karşı sevgin saygın olmaz yani. Çünkü Mevla adamın kalbine ne yapar? O adamın gizlide yaptığı amellerini de ne mal olduğunu da ilham eder. Ekseriyetle yüz yani... ...benim anladığım, gördüğüm kadarıyla amelin aynasıdır. Hiç ehli sünnet dışı adamlardan yüzün nurlu bir tane görmedim. Ehli sünnet dışı adamlardan yüzün nurlu bir tane görmedim. Beyazlık anlamında söylemiyorum. İstediği kadar pudra çalsın programa çıkmadan evvel. Ben hiç pudra çalmadan çıkıyorum. diğer adam kaç pudra çalıyor? Yine... Ben beyaz çıkıyorum, adam kara çıkıyor. Adam da diyor ki biz bu kadar pudra çaldık da niye böyle oldu diyor. Yani şimdi bu ayrı bir meseleler. Zenci bile ne olabilir? Nurlu olabilir. Yani bu siyahlıkla alakası yok. Bakarsın zenci nurludur çünkü o siyahlığın üzerinde bir nur halesi dışarı vuruyor. Ben çok görürüm Mekke'de Medine'de nur gibi tavafta zenciler parlıyor adam nurdan. Ama e, ben beyaz adam e, manen karanlık kalp karanlık, itikat bozuk amel fasit. bu sefer ne olur orada teheccüdde de rastlasan tavafta da rastlasan, Mekke'de de rastlasan tekkede de rastlasan e, adamın yüzü ve siması sima'un fî vücûhîm min eferi sucudi. yüzlerindeki sima ve alametleri secde eserindendi yani e, şimdi güzellik sırrını soruyorlar Efendim neyle güzel olacağız şudur budur, Efendim, kadınlar çok merak tabii bu işe ne yapsınlar, hani kocaları beğensin diye yapıyorlarsa sevaptır da, başkaları beğensin diye yapıyorlarsa günahtır ama artık yapmadıkları kalmıyor, suratlarına kıyar sürüyorlar, salata sıkıyorlar, limon sıkıyorlar, delikleri doldurma buralarında şey çıkıyor bilmem ne orayı kapat buradan açılıyor, canları çıkıyor yani çok da büyük bir sektör bu. Çok milyar dolarlık bütçe bunlar yani. Türkiye'de. E tabi Arap aleminde de çok meraklar bu makyaj işlerine falan. Ha güzelleşme kocasına için tamam biz ce caizdir, biz cevaz veririz kocasına ise. Ama ve lakin e, soruyorsun güzelliğin şeyi nedir? Kardeşim iki rekat kıl, kaç lira masraftan kurtul. Çünkü hadis-i şerifte buyuruyor ben kefura salatu billeyli hacuna vecubu bin Geceliğin namazı çok olanın Gündüzliğin yüzü güzel olur. Gece namazı çok olanın gündüz yüzü güzel olur. O kadar acayip bir mucize ki, Hürşit Efendi Allah rahmet etsin, gece sabahı çok teheccüd kılardı. Efendi Hazretleri zaten sorma yani onu söylemeye lüzum yok. Bütün ışıklar söner yani onun nurunda. E gece namazı. Yani ben normal vatan, yani Hürşit Efendi mesela salih bir insan idi. Ama gece namazı çok olduğundan gündüz projektör gibi ya. o Adam parıl parıl. Parlar da gece namazı olmayan gündüz yüzü güzel olmaz. E çünkü sabah namazına kalkmazsa zaten onu bırak. Baale şeytan bir dünü. Resulullah Şeytan onun kulağına işedi. Şeytan hakikaten geliyor işiyor. Şeytan işer mi işer? Hadis-i şerifte "pevir" kelimesi geçiyor. Buhari'dir bu. Mecaza gitmeye lüzum yok. Hakikat varken mecaza gidilmez. Yani şeytan onun kulağına iş ediyor. Hakikaten sabah namazına kalkmayanlar kalksınlar bir suratlarına baksınlar. Çapak içinde yani. Gözü kulağı her tarafı tıkanmış vaziyette. Ama sabah namazında Hatta salıp namaz kılsa o tembellik hali, o pis ruh hali olmuyor. Ha bir de teheccüde kalksa o tabi pırıl pırıl olur. Bunlar ayrı bir şey. Müminler de görür diyor amelinizi. Nereden görür? E işte senin yüzünü nurlu görünce ne anlar? Yüzünün nurlu görünce bu demek gece namazı ehlidir. E işte. Yüzünü e, nursuz görürse ne anlar? Bu gece teheccüd kılmıyor. Veya suratın karanlık zulmani görürse bu namaz da kılmıyor. E, dolayısıyla bunlar anlaşılır hale geldi. E, tabii ki İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh, e, çok sıkıntı çekiyordu. Çünkü manevi gözü açıktı, keşfi açık olduğu için. E, abdest alınan yerlerde yani şadırvanlarda e, duramıyordu yani neden çünkü abdestle o yaptığı günahlar çıktığı için milletin abdestine bakam, sağa sola baksa o sulardan ne günah yaptığını anlıyordu yani gözüyle mi atmış, etmiş kulağıyla mı atmış, eliyle harama mı tutmuş e, yalan mı konuşmuş gıybet mi etmiş hepsini abdest suyundan anlıyordu onun için İmam-ı Azam ne dedi fetva olarak diğer imamlara göre öyle değil abdest suyunu pis saydı yani üzerine dökülürse buradan artan onun için ne yapıyor efendi hazreti mesela çok titizdir o şey abdestte ne kullanır önlük kullanıyor niye önlük kullanıyor çünkü günahları döken su olduğu için ha tamam esasen pis su değil ama o suyu toplasan bir yere bir daha abdest alamazsın ondan o ayrı o bütün imamlara göre aynı Tahirdir, mutahirdir, Kendi temizdir ama temizleyicilik vasfını yitirmiştir. Ama İmam-ı Azam'a göre kendi de temiz değildir. Neden? E şimdi keşfi açık. Gözüyle gördüğü için suyun hangi günahlarla döküldüğünü nasıl temizlesin yani? Ama fetva ona göre değil. Yani önlüksüz de alsak üzerimize abdestten yani damlayan sular dökülse elbisemiz pis olmaz. Yani namaza mani değil. Ama İmam-ı Azam'ın böyle de bir görüşü var bunu da. E göz ardı etmemek lazım. Yani şüpheden sakınmak babından önlük kullanmanın faydası çok. Veya bir havlu kağıt veyahut bir havlu bir şey koyarsın. Her yerde önlük olmaz. Ama tabii ki abdestine namazına dikkat edenler nasıl ki kadınlar bir çanta dolusu makyaj malzemesi taşıyor. Otobüste minibüsten nerede şuram aktı hemen oraya bir tamir. Buram söküldü oraya bir dolgu yapıyor ya e sen de efendim ince bir önlük, ince bir cibbe yani namaz kılacağın zaman en azından pantolonlu bile olsan, pantolonla kılınan namaz mekruhtur. Allah sevmiyor o namazı. Çünkü e, avret yerlerinin şeklini belli ediyor. Hal böyle olunca ne olur? Bir incecik cübbe. Eskiden vardı öyle, şimdi bilmiyorum böyle siyah kumaşlar vardı incecik. Böyle astar gibi, seten gibi. Öyle ince bir cübbe, ince bir abdeste önlük. Böyle bir şeyler koysan çantaya, bir kilo etmez. Yarım kilo bile etmez yani, öyle ince malzemeler var. Hani cübbe giysen namazda en azından arkanda duran bile eğildiğin zaman rükuda, secdede ne yapmaz? Vücudunun hatlarının şekline gözü takılmaz mesela. Ama namaza önem vermek, Allah'a önem vermek, dine değer vermek meselesinden geçiyor. Yoksa efendim, kadınların suratına, efendim, güzelliğine, o bu beğensin diye dikkatine e, nazaran bizim İslam için, ibadet için hiçbir titizliğimiz görülmüyor yani. Allah için hareketler yok bizde. Olur bundan sonra inşallah. Biraz dikkat ederiz yani. Abdestimize, taharetimize, büslümüze, e, setra üretimize cübbemize. E bunlar önemli. E, müminler de görüyor. E, müminler de görüyor. Ona göre not veriyor. Şimdi adam çıkıyor, e, İsmaila cemaatındanım, şuradanım, buradanım diye bir açık oturuma çıkıyor. E, fakat adamın cübbesi yok. Sakalı da efendim bir parmak yok ancak başı da açık ceketi de var e spiker de hiç böyle bu yollardan haberi yok ama hemen ne diyor ya sen o cemaatin mensubu isen biraz şekil tutmuyor diyor adam onun yüzünü şekil tutmuyor diyor yani çünkü e, alametler var alametler var sakal müslümanın alametidir Baston kullanmak Müslüman alametidir. E sen şimdi cavur da kullanıyor. Ya cavur kullanıyor ama beli kırılınca kullanıyor. Yaşlanınca 90'lık kullanıyor. Sen 40 yaşından sonra kullanırsan ne olmaz sende? Kibir olmaz. Çünkü 40 yaşında baston kullanmak sünnete başlıyor. Sen 40 yaşında asa kullansan İmsakül asa sünnetül enbiya. Asa kullanmak bütün peygamberlerin sünnetidir. Ve alametül mümin ve müminin alametidir diyor. E şimdi sen orada 40 yaşında baston kullandığın zaman başta senin karı ne diyecek? Senin karı diyecek ki bütün elaleme rezil olduk ya. Kocan yaşlanmış. Kocan yürüyemiyor mu? Sakat mı? Malul mü? E şimdi senin, sen zaten sırf hanımdan utancına bir sünnet değil, kaç sünneti feda edersin yani. Karısı beğenmiyor diye sakalı kesenler bile var. Hadi baston kullanmamak haram değil. Sakal tıraşı haram, adam onu bile yapıyor efendim amelinizi müminler görecek Allah ne yapacak müminlere ilham edecek ne ilham eder Rabbim müminlere bu adamın ameli iyi midir kötü müdür evde ne yapıyor işte ne yapıyor ticareti nasıl Allah bildirir sen şimdi görüntüde efendim iyi görünüşlü olabilir ama müslümanların kalbi onu sevmez bazı adamın bazı şeyleri zahiren yanlış gibi de görülebilir ama Müslümanların kalbi onu sever. Bu nedendir? Bu ayetin sırrındandır. Siz amel edin. Allah Resulü de görecek. Müminler de görecek. Ehli sünnet müminler elhamdülillah. Bu fakiri seviyor. Ha ben iyi bir adam mıyım? Değilim. Zahiren amellerimde yanlışlar var. Diyelim. Ama ehli sünnet müminler beni seviyorsa bu ne olmaz? Para vermekle rey vermekle Milletin kalbini bir yere çeviremezsin. O zaman ne olduğu anlaşılıyor? İlham olduğu anlaşılıyor. Ama seni seven müminler ne tipte ne şekildir? Ha seni seven müminler de senden beterse o zaman muteber değildir. Ama seni seven müminler ha burada gördüğüm sizin gibi mübarek cemaatse, sizin gibi mübarek cemaatse ki ben sizden dua istiyorum, ben sizin dualanıza muhtacım, e, himmetlerinizle, dualarınız, bereketiyle yaşıyorum. Kadınınız, erkeğiniz, çok mübarek müstesna şahsiyetleriniz var. Bursa'da da her yerde de var bu cemaatlerimiz. Yani gece tehtüde kalkan haramlardan, çok sakınan, şüpheden bile sakınan içinizde mübarek zatlar var. 40 Müslümanın olduğu yerde mutlaka biri kabul. Yüz müminin kıldığı bir cenaze ne kadar günah olsa oluyor yani. Şurada yüzlerce insan var, belki binden fazla insan var. Kadınıyla erkeğiyle. Bunların şahitliği Allah indinde geçerli değil midir? Yeter ki munafık olma. Yeter ki kafir olma. Yeter ki içinde küfrü gizleme. Yeter ki Müslüman ol, samimi ol, doğru ol, dürüst ol. Özün sözün bir olsun. Hiçbirimiz peygamber değiliz ki masum olalım. Ol. Hatasızlık zaten aranmaz. Hatasızlık aradığın zaman ismet sıfatı gelir. İsmet sıfatı peygamberlere mahsus. O zaman büyük iddialar ortaya atılır. Allah muhafaza. O daha kötü. Günahsızım dedim mi dinden çıkar giderse. O ayrı bir şey. Ama müminler sizin yaptığınızı görecek Allah buyuruyor. Bu ne demektir? Göstereceğim demektir. Göstereceğim. Yani bildireceğim. Senin yanında iyi bir ameline iki kişi beş kişi şahit olabilir. Ama bu kadar dünya müslümanı seni severse bu nedendir? O Allah'ın ilhamındandır. Elhamdülillah. Yolda da karşılaşıyoruz birbirimizle. Ben hepinizi tanımıyorum. siman tanıdıklarım az var. İsimden çok az var. Ama rastladığımız yerde ne yapıyor? O frekanslar birbirini tutuyor. Ehli sünnet ehli sünneti mutlaka buluyor. Anında buluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Bir mecliste yüz, ta yüz tane kişi olsa, 100 tane, 99 tane, yüz tane hepsi de e, mümin olsa, bir tane de münafık olsa, bir tane münafık olsa, dışarıdan içeri bir tane münafık girse onun ceryanı ne yapar diyor, o münafığı bulur çeker, o 99 kişiyi es geçer, gider o münafığın yanında başlar konuşma nasıl bir hadis-i şerif ya bir mecliste 99 tane münafık olsa bir tane halis mümin olsa dışarıdan içeri bir mümin girse mutlaka o bir mümini bulur hiç tanımıyor tanımıyor tanışmak yok Allah gösterecek müminler görecek amelinizi diyor ilham gelir sen de şu adamın yanına git rahat edersen o da gider onun yanına oturur hakikaten bunlar denemiş görmüşüz ya fitneci fitneciyi buluyor ya Fesatçı fesatçı buluyor. Herkes dengini buluyor. Onun için ne diyorlar? Latesenanil meri vefsul karineu feinal karine bil mukarin Adamın kendinden sorma, adamın yakınından sor. Çünkü herkes yanında durduğu adama mutlaka huyundan, suyundan bulaşacak ve uyuşacaktır. Elmeru aladin halili. Kişi dostunun dini üzeredir. Sen yani Allah'ın razı olmadığı işleri yapan adamlarla devamlı oturup konuşup görüşüp e, muhabbet içerisindeysen, senin de çok salih amellerde olduğunu pek söylenemez. Çünkü rahat edememen lazım. Sıkılman lazım yani. Bunalman lazım, duramaman lazım orada. Kişi kardeşinin, yakınının, dostunun dini üzeredir. Buraya dikkat edin. Dostunun yaptığını yapar, uyar demiyor. Kişi dostunun dini üzeredir. Dostunun ruhu üzeredir. Senin dostun mutlaka eli sünnet bir mümin olmalı. Senin dostun Şii ise, senin dostun Selefi ise, senin dostun Yahudi ise, o zaman senin ben eli sünnetim demen bu hadisi şerife göre, ki hadisidir, çelişir. Çünkü ticaret yapabilirsin, komşuluk yapabilirsin, borç alıp verebilirsin, baş sağlığına gidebilirsin, bunlar ayrı şeyler. Ama dosttan bahsediyoruz. Dost, hullet İçiçe girmek, kaynaşmaktan, sırdaş olmaktan bahsediyoruz. Allahü Teala Yahudi, Hristiyan veya şunla bunla iş yapmayın, ticaret yapmayın. Buyurmuyor. Medine pazarında da dolu Yahudi vardı. Ama Latin de bir tane temmindi Sizden olmayanlardan astar edinmeyin diyor. Bak bu astar, bu dışı, bu içi. Bir tane bu. battaniye de oradan gelir Arapça'da, Batın karın demek iç. Ha sen şimdi kendinden olmayandan dininden olmayandan, ehli sünnet olmayandan astar edinmeyin. Ne demek? İçinize sokmayın, sırdaş edinmeyin. İşinizi yapın, zaruret kadar. لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالَ Çünkü onlar sizin bozulmanızı isterler. İşinizin düzelmesini istemezler. E sonunda en nihayet ehl-i sünnet dışı fırkalarla iş yapanların iştirak yapanların oluşuma girenlerin efendim faaliyet içinde olanların kazık yedikleri görülmektedir çünkü kazık yemeleri kaçınılmazdır kaçınılmazdır ama biz Allah için lillah ve fillah ehl-i sünnet müdafasında ehl-i bit'at diyelerde ne bedeller ödedik ve ne hallerden ne hallere geldik ama yine elhamdülillah burada duruyoruz çünkü biz re istemiyoruz, para istemiyoruz. Biz devam ederiz inşallah. Ama sen şimdi eğer bir adamla nefsani menfaatlerle birlik yaparsan, Allah için, din için ona buz etmezsen, hakkı söylemezsen, iyiliği emretmezsen, kötülükten ne, ne yetmezsen, o zaman senin bozulman kaçınılmaz. Dostluğun bozulacak. <gülüyor> Ahati kerimesinde, o gün dostlar amansız düşmanlardır. Mahşer günü dostlar düşmanlardır. İllel muttakil, tatvada birleşenler, haramlardan sakınanlar, ehl-i sünnetten ittihat edenler ve hak istikamette müstakim yolda sıratı müstakim üzere, Yahudiyetten, Nasraniyetten, Şialık'tan, Serefilikten, Vahabilikten, Muhtezilelikten, Cebriyelikten, Mürciyelikten, Müşebbeyelikten, Mücessimelikten, 72 fırkanın saplantılarından, İlhiraflarından ve Batıllarından sakınanlar, takva bu demek, takva sakınmak. Ha, onların dostluğu burada da sürer, mahşerde de devam eder. Ama öbür türlü bak, dostluklar iki gün gitmiyor. Dostlar ne oluyor? Düşman oluyor dünkü birliktelikler bugün iftilafa dönüşür. Çünkü neden? Birlik din için olmalı. Takvada olmalı. Allah için olmalı. Ha Biz reddilerimizi yaptık yaparız, yapıyoruz. Ehli sünnet dışı akımlara cevaplarını veririz. Ama o zaman bizi haksız bulanlar veyahut da sen şöyle konuşma, böyle konuşma, onu deme, bunu deme, onun adını verme, bunun adını verme, ondan sonra senelerce İran'dan bahsettik. Değil mi? Dedi ki bunlar Amerika ile esasen dostturlar. Demedik birkaç defa. Bunların düşmanlığına aldanmayın falan falan falan. Siz bize yan kulağınızdan üzerine yattınız. Şimdi ne oldu? Suriye meselesi patlayınca bütün İran'ı müdafaa eden e, Ayetullahçılar hep köşe yazılarında ah İran vahiyran vahvettin bizi İran. Ama adam zaten Kur'an'ın eksik olduğunu söylüyor. Ebu Bekir Ömer'e söylüyor. Sen bunun nasıl birliktelik yapabilecektin? Ha Suriye olayı olmasa kimse bir şey dedi yok. Oradan bir mesele çıkıyor, buradan bir mesele çıkıyor. Hak dediklerimize geliniyor. Ama keşke böyle olmasa. Ne yüzüm var? Dünya menfaatleriyle ilgili birleşmeler bozulur. Dünyada da bozulur, ahirette de bu. Allah için birbirimize şahitlik edelim Allah için birbirimizin iyiliğini isteyelim vaz edelim iyiliği emredelim efendim bana benim onunla işim var gücüm var şimdi ben onun hakkında konuşmayayım yani veyahut da ona bir cevap vermeyeyim hakaret etme saygısızlık etme ama görüşüne saygı duymayabilirsin şahıs başkadır görüş başkadır bir insanı gördüğün zaman yuh lanman. deme ama görüşüne saygı duyma. Ha tahammül, ede tahammül edebilir mi? Tahammül edebilir mi? nedir? E tabii ki tahammül ediyorsun. Kalkıp da adamın kıtlarına e, sarılacak halimiz yoktur. Ama saygı duymam niye duyayım saygıya? Batıl görüşlere saygı duymak zorunda değilim. Ha bu dengeyi koruyamayınca ne oluyor? Müminler efendim maddi menfaatler mülahazasıyla veya dünyevi efendim koltuk, sandalye, makam, mevki marifetiyle birliktelikler yaparlarsa Sonra bunların bozulmaları, birbirine düşman olmaları kaçınılmaz olur. Ama Allah için bir araya gelseydiler, bozulmazdılar. Onun için bizim cemaat bozulmaz Allah'ın izniyle bak hep burada sohbete gelir. Kimse kimsenin mı değil, kısmı değil. Efendim para istemiyoruz, reis istemiyoruz. Allah için geliyoruz. Ha, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kişiyi efendim haramdan kurtarmak, o arada Allah da bize acısın, biz kullara acıyalım. Allah da bize acısın. Ee, zihniyetiyle hareket edeceğiz ve birbirimize böylece şahitlik edeceğiz. Müminler de amelinizi görecek. Allah gösterecek. Rabbim ilham edecek. E Mucahid el-Khudri radıyallahu taala gelen rivayette ne buyurdu Resulullah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu acayip bir hadis-i şerif. Mucizevi. Hepsi mucizedir tabi. Ahmed İbni Hanbel de ravilerindendir. Yani çok kuvvetli hadis. Koca Müçtehid'in kitabında bile var. Lev enne hadikum ya'melü fî sahretin sammâ leşe lâ bâbun velâ Sizin biriniz büyük bir kayanın içine girse, kayanın kapısı olmasa, menfezi olmasa, penceresi olmazsa nasıl girecek oraya? Tabii ayrı bir mesele. Onun içinde olsa. Ama ofta böyle bir şey oldu yani. Caminin temelini kazarlarken efendim oran ternek başkanları gelmiştiler evvelce yani. Onlar da resmini çektiler. Biz resmini görmüşüzdür. Temelde kaya çıkmış. Kayayı zor kırdılar tabii. Ellen kıramadılar yani. Toz ellen kırdılar falan. Kayanın tam ortasında bir tozbağı çıktı. Ya tamam da kapı yok, pencere yok. Kudusmağı buraya nereden girdi? E, çözebilirsen gel bana anlat yani. Ben ne bileyim nereden girdi? Allah onu orada da yoktan yaratabilir mi? Yaratır. Anası nerede, babası nerede? Adem aleyhisselamın anası nerede, babası nerede? Yani. Allah anasız babasız da. Yaratır. Ha nasıl olmuş bitmiş mi onu bilmiyorum. Ama orada kurbaşı. Canlı canlı. Nasıl biliyor musun? O kadar küçük de yeri var ki. O sırtının değdiği yer onun kabuğunun şeklini ve rengini almış. Yani o kadar da dar bir yer. Hani karınca e, Musa Aleyhisselam e, Ma Mevla buyurdu ya vur şu kayaya kudretimden ayet göstereyim. Vurdu bir daha kaya çıktı vur ona da. Musa Aleyhisselam'da da bir asa var mübarek. İzmit körfezine köprüye lüzum yok yani 2015'e kadar. Canımız çıktı şu Vabbu'l-ı Efendim vurdu mu gidiyor yani. E, vuruyor bir kaya da Üç kayadan çıktı karınca. E dedi ki ne ya Rabbi bu nedir burada he subhane yarani ve arifu mekal karınca da tesbih ediyor beni burada gören Allah'a tesbih ederim yerimi bilen Allah'a tesbih ederim ve rızkı beni unutmayıp buraya rızkımı göndereni tesbih ederim noksan sıfatlardan tenzih ederim lan karınca bile beni unutmuyor diyor sen kocaman adamsın 80 kilo oldun hala Allah beni unutacak diye korkudan ölüyorsun ki bugün de aç kaldık diye ya ya korkma karıncayı unutmuyor seni mi unutacak Süleyman Aleyhisselam dedi, nasıl olsa bu hayvanların, haşeratın, hepsinin lisanlarını bana öğrettin ya Rabbi. Bütün dünyada benim saltanatıma verdin ya Rabbi. Bu senede, bir senede bunların rızkını ben taksim edeyim. Yani yaratmak Allah'a mahsus da ben bölüştüreyim dedi. Müsaade buyurursan. E buyur. E de çağırıyor, hepsinin elçileri var. Karıncaların bile kraliçeleri var, arılarım var. Efendim işte kraliçe arı falan diyorsunuz ya ondan sonra hepsini çağırdı hepsini sana ne lazım işte karınca ne yiyecek çekirdek yiyecek çek çekirdeğin kabuğu belki bir sene idare eder mesela e, vermiş e, çek hayvan başına bir tane çekirdek falan stoklar ambarlar hepsini dağıttı etti ertesi sene oldu e, şimdi ona beyan veriyorlar nasıl ki siz beyanname veriyorsunuz ya vergi vergi beyanname ne oldu ne yedin ne içtin ne aldın ne istedin bakmış ki yarısı kaldı karıncaya sitem etti dedi ki niye fuzulü erzak istiyorsun bak dedin ki bir senede bunu yerim sene doldu yarısını yemişsin yani şimdi niye doğru beyanda bulunmuyorsun <gülüyor> Süleyman Aleyhisselam da, karıncaya söylüyor karınca da dedi ki ya allah Teala taksim ederken Rabbim unutmaz diye derdi rahat rahat güvenip yiyorduk dedi şimdi sana bıraktı taksimat işini yarısını zor yedik yani ya Süleyman'ın dursa onun için Allah unutmaz kardeşim rahat rahat yesen malını ye çok yeme israf yapma da ye yani açlıktan ölmen açlıktan ölmen kaderinde varsa altın vagonlarının içinde kitlik alırsın deprem olur kapalı çarşıda yıkılsa altınların içinde kitlik alırsın açlıktan da ölürsün 30 gün sana yanaşamazlarsa altınların içinde açlıktan öldürür Allah isterse onun için yani para panganot yenmiyor Rızke Allah sevk ediyor. Celle ve celle celal. Bir adam büyük bir kayanın içine girse, kapısı penceresi de olmasa orada bir şey yapsa. Ne yapsa? Ne yapılır orada şimdi? Diyelim ki yani namaz kıldı. Orada girdiğine göre bir, bir alanı var. Hira mağarası gibi bir namazlık bir yer var. Namaz kılsa veya Subhanallah dedi veya La ilahe illallah dedi. Ama öyle şaşırdığından fe Allah şarkısını söylemedi yani. Allah tespih etmek için Allah dedi. Peki. Veya bir günah yapsan. Günah yapsan. Ne yapabilir kayanın içinde ya? Kayanın içinde bir şey yok. Ne bileyim ben yapar işte ya adam günah mı yapamayacak affedersin mastürbasyon yapar. Bilmem ne yapar ne diyeyim sana şimdi illa de kalkıp da film seyredecek hali yok. Ceryen yok elektrik yok internet yok bir şey yok. E tamam bir günah yaptı. Şimdi adam tuvalete girse bir günah yapsa. Melekler tuvalete girer mi? Yazıcı melekler? Girmez. Nerede dururlar? Kapının dışında. E bu adam içeride bir günah yaptı. Tuvalette de bolca günah yapılabilir. Şimdiki tuvaletler oturaklı zaten. Rahat oturuyorsun kahve, çay. şey de var, Televizyon da kurmuşlar tuvaletlerine şimdi. Filmler diziyi oradan kaçırıyor. Karnı ağrıdığı zaman diziyi tuvalette devam etmesi lazım tabi şimdi yeni televizyonla da çıktı durdur diyor orada diyor durduruyor geldi bir devam ediyor falan. bir ait memleket ol. e şimdi bu adam bir günah yaptı e diyor ki bu melekler bunun günahını yazamaz o zaman hep günahları gitsin tuvalette yapsın yahu kardeşim sen o kadar uyanıksın da Allah'a mı geçtin Mevla diyor o yaptığı günahın kokusunu dışarı çıkarır o kokudan melek günahın türlü ve şeklini tespit edip yazar diyor Anladın mı şimdi? Kimi kandırıyorsun ya? Bir adam kayanın içine girse orada günah işlese veya sevap işlese kâinem mâkânı ne sevap ne günah olsun ameli insanlara çıkar. Ne demek ameli insanlara çıkar? Meleklere değil. Melekleri demiyorum. Melekleri Allah zaten yazdırıyor. Bildiriyor. Melek görmese de bildiriyor. Ama insanlara da ameli çıkar. Ne demek ameli çıkar? Burada ince bir mana var. Eğer o adam kimsenin görmediği yerde bir gün sevap yapsa, Allahu Teala onun yüzüne öyle bir nur kisvesi giydirir, ona öyle bir efendim takvaalık libası büründürür. Ona öyle bir saygınlık ve kalite diyelim, efendim itibar diyelim, manevi izzet diyelim. He, verir ki o dışarı çıktığında evde ne yaptığını bilmeye lüzum yok sabaha kadar namaz kıldıysa Allah onu o itibarla çıkarır insanlara. Onu görenler mutlaka hürmet ve te tevazu gösterirler. Çünkü Mevla boyunları eğdirir. Ama bir adam gizli bir yerde, kapalı yerde günah yapsa, onu da kimse görmese, bilmese, Allah onun da yüzüne fasıklık örtüsü bürür ve suratına karanlık verir. O karanlık ve itibarsızlık verir. İstediği kadar zengin olsun, ağ olsun, paşa olsun, Allah'ın rızasına muhalif ve muhayir işler gizli yerde işlediği zaman çıktığında o itibarı insanlardan göremez. Ama hangi insanlar? Tabii ki ayarı kaçmamış insanlar. Bu söylediklerimiz hep kime göredir? Eli Sünnet Salih orta seviyede bir mümin zümresine göredir. Çünkü adamda bir ayar olacak ki o ayar ne yapsın karşıyı da ölçsün. Adamın ayarı bozuksa zaten hani horoz seherde öter, tesbih eder, melek görür. Efendim, eşek anırdı mı hadis-i şerifte buyuruyor, huzü çekin, şeytan görmüştür, horoz öttü mü? Hidâsemi öttü mü? Ebu Davud hadisidir ha, Ebu Davud. Horoz öttüğünü duyduğunuz zaman, fe sebbihu, Allah söyleyin, ve dua edin, kabul göreceksiniz, feynâra etmeleken, horoz melek görür de öter. Eşek anırdığı zaman, şeytan görür, وَذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ Himarın anırmasını işittiğiniz zaman فَتَعَوَّذُوا بِللّٰهِ اَنَّ الشَّيْطَانِ فَاِنَّ عَرَبْ شَيْطَانِ O şeytan görür. Ama şimdi e, senin horozun ayarı kaçtıysa affedersin mabadına mab mab makadına bir şey kaçtıysa senin horoz deli dana gibi her dakika ötüyorsa ben ne yapayım? Senin horozun ayarı kaçmış. Bu seherde midir? Melek mi gördü ne gördü belli değil. Her dakikada melek görecek hali yok mu? Hızır Aleyhisselam mı bu ya? yani seherde melek görür ha, gündüz de bazen görür tamam melek görür belki melek bir hayra bir işe geldi tamam ama şimdi devamlı ötüyor e ne yapacağız subhanallah subhanallah sabah kadar subhanallah mı çekeceğiz horozun ayarı kaçmış da ha, o zaman biz diyoruz ki adam içeride günah yaptıysa dışarı vurur dışarı vururun manası nedir ayarız kaçmamış olan müslümanlar onda o Nazarla baktığı zaman ittegufiraset elmi ümîn müminin bakışından sakının feyni uyan zuru bin nurilla o Allah'ın nuruyla bakar Allah'ın nuruyla bakana hiçbir şey gizli kalmaz ama hangi mümin işte bu normal namaz kılmayan bir mümin Allah'ın nurunu nasıl elde edebilir beş vakit Allah davet edip icabet etmeyen bir Müslüman Müslümandır bir şey demiyorum ama bu adamda Allah'ın nuru olur mu bunun bakışında feraset olur mu bunda basiret olur mu yani? O zaman o adamın da anlayışı muteber olmaz. Tabii ki sünnet ve cemaat ehlinden bahsediyoruz ki onlar bu adam muteberdir dedikleri zaman bu demek Allah onlara ilham etmiştir. Çünkü gizlide ne amel ediyorsa insanlara çıkar. Ama hangi insanlara çıkar? İşte ayarı kaçmamış müminler onu doğru tanırlar. Enes bin Malik var Allah'tan Allah'a tanıdığında nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. اِنَّا عَمَالَكُمْ جُوْرَوْا عَلٰى قَارِبِكُمْ وَاَشْيَارِكُمْ مِنَ الْاَمْوَقِ Sizin amelleriniz sizin amelleriniz ölülerde akrabanız olan yakınlarınıza, ölülerinize gösteriliyor. Bırak yaşayan müminlerin görmesi, ölmüş müslümanlar bile şu anda bizim bu gece sohbetimizin haberi gidiyor. Şimdi buraya kim gelmiş, seni annen baban ölün geçmişin varsa e, cemaate gitmiş, sohbet dinlemiş, abdest almış, namaz kılmış, salavat okumuş, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala, ala sellem. hepsi arz ediliyorum mezardakilere. Evet. Bu hadis-i şerif de Ahmed ibn Hanbel'de yine geçiyor, müsnet'te. Ee, fe inkâne kayran istemişerû bi. Eğer senden iyi haber giderse akrabana diyorlar ki e, bu kişi namaz kıldı, oruç tuttu, zikretti, şükretti, zekat verdi, hayır yaptı falan. Onlar seviniyorlar. Niye seviniyorlar? Hani sen kazandın diye. Belki sen de oradan ona bir hediye gönderirsen ne âlâ. Ve inkâne gayredelik. Eğer kötü bir amel, içki içmiş, kumar oynamış, zina etmiş, Noel kutlamış, yılbaşı kutlamış, Allah muhafaza etsin. Ne yapacaksınız 1 Ocak'ta? 31 Aralık gecesi ne yapacaksınız? He? Aman aman aman aman. ibadete sarılın, zikre sarılın, duaya sarılın. Dergide, bak Lalevül dergiste özellikle yazlık, ...saferin duaları... ...son çarşamba duaları... ...tam da bu... ...o 31 Aralık gecesi neye denk geliyor? ...saferin son çarşambasına geliyor. Bu sefer korkum Ben korkuyorum. Korku var yani. Çünkü neden? Saferin son çarşambası... Evliya Allah'tan Hüddin Akşimenden Hazretlerinin... E, ...kitaplarından naklediyor... E, ...büyük bir veli... ...gör ki 320 bin bela... ...gökten yere nazil oluyor bunların hepsi de saferin son çarşamba gecesi iniyor bu saferin son çarşambası da hangi gece yılbaşı gecesi ertesi gün çarşamba ben bu kadar senedir yani hatırladığım kadarıyla böyle denk gelmedi hiç e şimdi bu sefer ne olacak bu sefer bu belaların nazil olmasına karşı dua silahına sarılacak E dua silahı mümin müminin silahı duadır e insanlar o gece içki fazla tüketilir Kumar fazla oynanır, zina fazla yapılır, haramlar fazla işlenir. Zaten içki fazla olunca bütün günahlar patlama yapar. Hal böyle olunca bu kadar insanın başına bela gelmemesi için siz kalkıp dua edeceğiz. Allah vatanımızı muhafaza etsin, İslam vatanlarını muhafaza etsin, Allah o günahkarlarda da hidayet etsin, Allah onlara da namaza, ibadete döndürsün, Allah içkiden tövbe versin. Sakın beddua yok, lanet yok, sakın. Biz bedduacı değiliz. Allah onlara hidayet etsin. Hep onlara dua edeceğiz. Ya hoca o sabaha kadar içsin, ben de seccadede canım çıksın, onu mu kurtarayım? E senin kafan kafa değil kardeşim. Sen sıyırmışsın yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetin kurtulsun diye sabaha kadar ağlıyordu ya, sen onun ümmeti değil misin sen? Başka birinin ümmeti misin? Böyle bir şey yok. Kafire bile ölüsüne dua geçmez, dirisine dua geçer. Ya Rabbi iman nasip eyle, hidayet eyle. Ya orada dua edeceğiz kardeşim. Ama ölmüşse daha fatih okunmaz, istiğfar edilmez. Ölmüşse şirk üzere o Allah'a kaldı. Tabi Allah'a kaldı derken Allah'ta bildirdi Celle Celaluhu ki müşrikler cehennemdedir. Ama ölülere dahi haber gidiyor. Yani dergide özellikle hangi sayfede? Her gün okunacak dua 76-77'de onu her gün okumak lazım. 31 Aralık günü de, gününe kadar her gün okuyoruz. İnşallah. Bir sayfa kadar bir duadır. Bir seneye kadar bela dönmez etrafında diyor inşallah. Bir seneye kadar. Bir daha safere kadar. Ondan sonra efendim dualara sarılacağız, Allah'a yalvaracağız. Zikredeceğiz, vaat edileceğiz. İyilik yaparsak diriler de görecek. Ölüler de sevinecek. Kötülük yapanlar olursa kalu akrabaları ne derler? Kabirde yatanlar. Allahümme la tümütü kemahedeytene ''Ya Rabbi, bizi hidayete erdirdiğin gibi, onları da hidayete erdirmeden öldürme.'' Ölüler bize dua ediyorlar. Fakat onlar da nasıl hidayetteydiler acaba? Yukarıdayken nasıldırlar acaba? Aşağı gidince mi hidayet buldular acaba? O da ayrı bir mevzu Baytel yani. Ama demek burada mübarek insanlar ki, akrabalarımızdan iyi insanlar var mutlaka. benimkilerde de geride var. E sizin de vardır. Demek onlara gösteriliyor ki bizi idata erdirdiğin gibi onları da doğru yola almadan öldürme ya Rabbi. Ölülerin duası da makbul ha. Onlar ahiret alemine göçmüşler. Duaları bir menfaat karşılığı değildir yani. allah Teala onlara bize dua etmelerini ilham ediyor ve nasip ediyor. Evet. Amma ve lakin kimisi de ölünce anladı, ölünce uyandı, gafletten amma iş işten geçti. Ali Adervendazetleri buyurdu ki evladım cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Allah Allah. Bütün cemaat şaşırırdı, kalırdı. Tefsire muhtaç. Cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Ne olacak? Yavrular nereye gitti o zaman yani? Cehennem ehlinin hepsi ehli imandır. Sonra dedik orada iman etmişler evladım derdi. <gülüyor> Çünkü neden? E, yanıyor da nasıl inanmayacak yani? Ateş yakıyor mu yakıyor cis. değdirdi buraya. Yandım mı, yandım da inanmıyorum. Nasıl diyeceksin yani? Onun için inanmış. Öyle bir şey yok. Kabre inmiş. Hidayeti bulmuş. Tabi hidayeti bulacak. Sapıtacak alanı kalmamış yani. Sapıtacak saha kalmamış. Hoca da yukarıdan gelmiş. Benim gibi telkin veriyor. Bana da kim telkin verecek Allah. Telkin vereni de benden hayırlı eylesin ki. Aşağıya da bir faydası olsun yukarıdakinin yani. Öbür türlü adam. Evliya Allah'tan biri mezarlıkta cenaze gömüyorlar. Mübarek külüyormuş müritleri de şaşırmış efendi hazretleri mezarlıkta gülmek hani caiz değil mezarlıkta gülene lanet var dolu rivayet var sizini de hiç yapmadığınız iş ama tahakkup ettik efendim niye gülüyorsunuz acaba mübarek buyurmuş yahu nasıl gülmeyeyim demiş ölü diriye telkin veriyor demiş yahu <gülüyor> aşağıdaki canlı demiş kalbi diri üstteki imam ölü demiş ya bizim hoca ölü demiş kalbi ölü yani ben de güldüm demiş bu işe yani şimdi böyle de işler oluyor ama örtülü geliyor tabii yani hiç olmazsa telkın veren de senden yukarı olacak ki aşağıdakine de bir faydası olsun. İzâ câkel melekânil ezrakânil evheşâni min Rahman. Dinlediniz mi telkin? Niye? Daha ölmedik ki hocam nasıl dinleyelim diyorsunuz. Ulan niye de bu kadar mezara gitmiyor musunuz siz? Adam gömüyor musunuz? Yani orada imamlar sessiz sessiz bir şeyler söylüyorlar öyle hoca ben de biraz sesli deyin ya sesli bazıları da Türkçe mi söylüyor ne yapıyor acaba belli değil e bilmiyorsa Arapça ne yapsın adam ama imamsun da ezberleyecek bunu sana şimdi iki melek gelecek gök, gözleri gök renkli çimşek çakıyor ve korkunç vaziyette dünyada hiç öyle bir korku filmi üretilmemiş Hollywood, Hollywood, Bollywood hiçbiri öyle korku filmi yapmamış ve yapamaz iki tane öyle melek gelecek diyor şimdi diyor adama adam aşağıda yeni yapmış daha sağına <gülüyor> Rabbinin yardımıyla diyor onlardan sakın korkma diyor aşağıdaki diyor ki gel de sen korkma diyor Lan nasıl korkma diyor korkma demesi kolay hoca bekliyor ki zarf tavlu gelecek zayıf mı gelecek hoca zarfın şeyinde derdine düşmüş cenaze arabasına giderken bir de zarf verecekler ya hoca onu düşünüyor orada korkma diyor adama adam diyor nasıl korkmak kardeşim amelimle çukuruma diyor ne yapacağım ben burada diyor yani iki melek gelecek korkma Allah korkmaz, korkutmazsa korkmaz hocanın demesiyle kim kurtulmuş ama tabi sünnettir telkinde de vardır sünnette tabarani de bir hadis-i şerifte de geçer e onun için amel edilir yani biz e amel ediyoruz telkin hadisiyle faydası da yok demiyoruz faydasıdır. Lakin vefat la ilahe illallah. Ölülerinize la ilahe illallah telkin edin. Ölürken ölüm döşeğindekine de olur, kabirdekine de olur. Yani onun yanında zikredin demektir. O zikrin ona faydası var. Ölmediyse senden duyar aklına gelir, ağzına gelir, diline gelir. Men kana ahiru la ilahe illallah, cennet. Son sözü tevhid olan cennete girer, müjdesine erer. Ama e, kabirde de olsa üzerinde zikir yaparsam bile ona faydası var. Çünkü neden? E, kabir azabından kurtulmak için yeşillik ekin. Bu iki yeşillik kurumadıkça bu azaplar diner. Hadis-i Şerif Bukhari'de geçiyor. Neden? Yeşillik tespih ediyor. Kurumadıkça e, mezarın üzerinden alttakine azap da olsa hafifler. Bu da Bukhari'de geçer. Dolayısıyla bir yeşilliğin tesbihinden bile e, mezardakinin azabı hafifliyorsa sen canlı Müslüman bir adamsın. Abdestli gittin oraya. La ilahe illallah desen fayda olmaz mı ölüye yani? Bu mümkün mü? Hadis-i şerifler birbirini teyit eder. Evet. Bizim şahitliğimiz dünyada da geçen, ahirette de geçen 13'ün birbirimize iyi yerde görünelim. iyiler arasında görünelim. Camide cemaatle, eli sünnet ve cemaat arasında görüşelim, buluşalım, toplanalım, dağılalım. Niçin Amel edin, Allah da görecek amelinizi Vasul de görecek Müminler de görecek Sizi insanlara şahitler yaptım Allah buyuruyor Enes İbni Malik Yok Seleme Bin Ekva anh, Bir cenaze geçti Çok hayırlı bir adam olduğu söylendi Vasulullah sallallahu aleyhi ve cebet Vacip oldu buyur. Bir cenaze daha geçti Yine iyi bir adam olduğu söylendi Vasulullah sallallahu aleyhi ve cebet Vacip oldu buyurdu. Sordular ki ya Resulallah ne vacip oldu? Bu hadis herifin, bu, bu değişik. Bir tane daha anlatıyorum başka bir hadis herif. Bu değil. Bunda iki cenazeye de met edildi. Başka bir hadiste de var bir cenaze hakkında kötü söylendi. Dediler ki bu camide cemaatta görmemişiz veya şöyle böyle bozuk adam. Sahabe-i kiramda da böyle yağcılık dal kavukluk olmadığı için iyiyeyi kötüye kötü şeklinde bir şahitlik durumu vardı. Maalesef şimdi tabii böyle bir durum kalmadı. Ama ne yapacaksın? Zaten tanımadığın bir adamsa hüsnü e, edeceksin, iyi biliriz demiyorsan da susarsın, Allah bilir dersin. Efendim e, tanıdığın biri ise durumuna göre muamele edersin. Kafirse zaten münafık yani imansızsa cenazesine gitmezsin. Ama gidip de orada çıngar çıkarıp ben kötü bilirim diye bağırıp da ağzına gözüne yumruğu yiyip de efendim... Cenazenin sahipleri tarafından mosmor olup da gelmeye lüzum yok. Böyle de bir hadis-i şerif yok yani. Adamın zaten yakını ölmüş yani sana bir geçirir. Ondan sonra sahabe zamanında değiliz anladın mı? Öyle e, şu, memlekette 40 türlü cami var, cemaat var. Herkesin ölüsünün gittiği belli yerler var yani. Eskiden de söylüyordum şimdi söylemiyorum. Bir dava açarlarsa mahvolurum giderim yani. Ha, onun için herkes biliyor kimin nereye gittiğini bizim şaka mezarı şehitlik yani bizim cenazemiz bizim mezar orada. Ha herkesin bir komşuluğu var, yakınlığı var, cemaati var, cebiyeti var. Hayatta da ölürken de kabirde de Allah dostlarından ayırmasın. Salihlere ihale etsin. Müslüman olarak vefat etmek nasibiylesin. Amin diyen diller nar cehennemden azade edilsin. Amin. Deder ya Resulullah vacip oldu buyurdun. Ona vacip oldu, buna vacip oldu, ne vacip oldu biz anlamadık. İnnel melekede de hedâullah fî melekler gökyüzünde Allah'ın şahitleridir. Ve tüm şu hedâullah fî Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz siz, yani Müslümanlara söylüyor. Şu andaki Müslüman da sizsiniz. Camide sizi bulduk yani. Meyaneye gidecek halimiz yok. Geldik buraya derneğe. Siz geldiniz. E siz Müslümansınız da. Ne yapalım şimdi? Ha yeryüzünde Allah'ın şahitleri sizsiniz. Şu anda. Melekler gökten inip şahitlik etmiyor. Onlar gökte ediyor şahitliğini. mahşerde ediyor. Şu anda siz birbirinize nasıl bilirsiniz diye soruluyorsunuz. O zaman fema şehitüm alehim şeyin ve cebe sizin şahitlik yaptığınız konu Allah katında kesinleşir. Bu çok acayip bir hüküm ya. Onun için Maraül Müslümanı Hasan Allah Hasen Müslümanların güzel gördüğü Allah'ın dininde de güzeldir. Ama bütün bunlar demin dediğim gibi ayarı kaçmış Müslümanlar tarafından yapılan şahitlikler geçerli değildir. Kendi namaz ehlinden olacak ki bir kere adama şahitlik etsin. Beş vakit namazı kılmayan, kabul olmayan demiyorum. Kiminki kabul, kiminki değil kimse bilmiyor. Ama beş vakit namazı zahiren e, kılmayan bir adamın şahitliği geçerli midir? Yani bugünkü mahkemelerde şahitliği geçerli olması yeterli midir? Bugünkü mahkemedeki şahitlik nereye? Allah'ın dindeki şahitlik nereye? Buradaki şartlar çok ağırdır. Yani fasığın şahitliği kabul olmaz. Ve la لُوْمْ شَهَادَةً اَبَدًا İftira atanların ebediyen şahitliğini kabul etmeyin diyor Nur suresinde Hz. Kur'an. E şimdi iftiradan kurtulan çok az adam var aramızda. E dolayısıyla yani gıybet zaten kırıla gidiyor. Ama iftira daha önemli bir konu. Hemen adama bir şey takmak... Kadına bir iftira atmak, namuslu kadına bir iftira atmak, adama iftira atmak, yok onlar rüşvet dediği, yok buna dolandırdı, yok bu hırsız. Hemen böyle bu cami cemaatlerinde de çok böyle süratli bir şekilde millete bir şey yaftalamak var yani. E bu, bu durumda ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Yani bari şahitliğimiz geçerli olacak kadar Müslüman olalım ya. Yani çok takva olamadık, evliya olamadık, e bari bir şahitliğimiz... Makbul olsun yani. Yarın Allah bizi birbirine şahit edecek. Bir şey yaramaz ki bu vaziyette ya. Kim kime şahitlik edecek ya? Ha Müslümanların şahitlik ettiği şey Allah katında kesinleşir. Dört komşusu olsa musallada yatana iyi biliriz dese cennetlik ya. Ama o dört komşunun durumu ne? Dört komşunun durumu ne yani? Sen bunu iyi biliriz diyorsun. Hangi kriterlere göre diye o ona sorsan. Ne diyecek? Abi köpeği vardı her gün dolaştırırdı ona çok mama verirdi falan. Oho Fifi'ler bilmem nelerle. Kardeşim köpeğine mama verir diye şimdi burada şahit olur mu sallada ya? Yani neye göre iyi bilirsin? Değil mi şimdi? Cık, şimdi adam namazım var, orucum var, zekat mı verdi, hayır mı yaptı, komşuluk mu aradı, sana yardım etti, hastaneye ziyarete mi geldi yani bir insanın mekarime ahlak üstün huylar sünnette hadiste kuranda geçen faziletler var bunlardan hangisine göre sen buna iyi diyorsun yani He? yılbaşı gecesi seni çağırdı da kafayı mı çektiniz yani bedava biski mi verdi yani şimdi bizim milletin iyi biliriz kriteri çok şaşırttı yani şaşırttı çok iyi adam neye göre iyi adam ha, o zaman Allah şahitlerimizi salihlerden eylese Bizi de adam etsin de salihleri bize şahit eylesin. Amin. Ve İşte Allah'ın kavli şerifi budur. Ne buydu Rabbul Alemin? Ve ku'lü amelû feserallâhâ melekû ve rasûlühû vel mü'minûn Siz amel edin. Allah da görüyor. Rasûl de görüyor. Müminler de görüyor. Müminler de görüyor, görecek. Yevmeydin Tehû razûlâh Ahirette Allah'ın huzurunda hesabı arz edileceksiniz. La takhfa minkum khafiye hiçbir gizliniz saklınız kalmayacak. Allah o gün de yüzümüzü akın o yarab. Yaum <gülüyor> O gün bütün gizliler aşikare edilecek. Allah'ım bizi rezil etme ya Rabbi, utşa etme Rabbi. Gizli günahlarımız açma ya Rabbi. Allah'ım örtün abisetri'l cemil güzel örtünle ört bizi ya Ya. Yani Mevla açmasın, açarsa kimse rahat edemez yani. Allah Allah utuzina vel kıyamet. Resulullah efendi ya Rabbi kıyamet günü bizi rüsfetme. Ve la tadhla hinae yevmel Seninle buluşacağımız günde rezil etme ya Rabbi. Böyle dua edeceksin. Yoksa benim neyim var ki? Açsın Allah istediği kadar. Tertemiz adamım. Yani bunu konuştuğun anda battın zaten. Battın. Kork kork. Sen Allah'ın neler bildiğini e biliyor musun? kalbinin derinliklerinde yatan niyetleri bilir ya çıkarır meydana ya Ya mülâ esserâhir <gülüyor> kulluha bâne minkum kâmin ulâ diyor Mevlana Mesnevide o her gizli açığa çıktığı zaman hiç istemediğiniz hesaplarınız pazara çıkacak onun için Allah'a sığınmaktan başka ya Allah hussile sudur, zülzile de diyor göğüslerde gönüllerin derinliklerindekiler tahsil edilecek ne demek Semereleri, ürünleri meydana çıkarılacak. Yani, toprak şahitlik edecek ki, üstümde zina mı etti, içki mi içti, hangi haramı işledi, oturduğun masa, sandalye şahitlik edecek. Niye gizleyeceksin, kimden kaçacaksın yani? Onun için, evet, Allah ve Resulü amellerinizi görüyor, müminler de görüyor ve gelecek, ama iş burada bitmeyecek. وَسَتُ ile اِلَى عَالِمِ الْغَيْبَ الشَّادَةِ Gizli aşikâre her şeyi bilen Allah'a döndürüleceksiniz. Şimdi herkes niyetini sorgulasın. Ben burada niye konuşuyorum? Sen buraya niye geldin? Niye dinliyorsun? Namaz niye kılıyorsun? Niye çalışıyorsun? Niye evleniyorsun? Niye baktın? Niye tuttun? Niye yedin? Niye içtin? Yaptıklarınızı o size bir bir haber verecek. Haber verecek. En mühim mesele de nedir? Yapılanın dış yüzü değil, içindeki niyetlerdir. Çünkü birçok güzel görünen amelin arka planda niyeti bozuk olduğundan sonu hüsranla neticelenecek. Ha kötü amelin iyiye dönmesi şey değil ama tevbe ederse başka. Seyyatı mahvolur, hasenata tebriyül olur. Enes radıyallahu anh vaat ediyor. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. La aleykümen la tuğcebu hadin. sakın kimsenin güzel ameline hayran kalmayın. Hatta even son nefesini nasıl vereceğine ve son döneminin nasıl biteceğine bakın. Burası çok önemli. İyi dinleyin bu hadis. Hepimizi tehdit ediyor. Kimsenin amelinin bir bakmayın. Aşağınamız diyor ki: "Allahu Tealağaniha". Ben diyor Müslüman bir kişinin amelinin güzelliğini beğenirdim. Beğenirsem de. Amel edin Allah Resulü müminler de görecek bu ayeti okurdum. Ne zamana kadar Hz. Osman Radıyallahu anhu'nu tenkit eden, daha sonra da Hz. Ali'yi tehdit eden, hatta katleden Harura ehli, harici mezhebinin adamları çıkana kadar. Kurra, onlar çok iyi Kur'an okuyan adamlardı hepsi. Hz. Ali öldürülende, Hz. Osman şehit edenlerde de harici fitnesinde hiç kim sahabeden güzel Kur'an okuyorlardı. Onlar sahabe değildiler. Bir sonrakinesi. Onlar belirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eshabının amellerini en üstün amel görürdüm. Onları duyunca görünce baktım ki ne güzel amel ediyorlar, vaazlar ediyorlar bizim okuyamayacağımız kadar Kur'an tilavet ediyorlar kılamayacağımız kadar güzel namaz kılıyorlar. Yani Resulullah'ın eshabının amellerini bile biraz hakir görmeye başladım. Ya bu nasıl adamlar Sahabeden fazla namaz kılıyorlar. Böyle bir zümre çıktı. Şimdi de belki de var işte bu e, selefi ekolünün getirdiği bu orayı burayı patlatanlar var ya şimdi Suriye'de şurada burada her yere yolda adamı çeviriyor namaz kaç vakit soruyor bilmeyeni tarıyor falan. Bu kafa devam eder. Bunlar harici kültüründen beslenmediler. Ama bunlar çok takvadılar. Çok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi ki يَحْقِرُهَا هَدُكُمْ صَلَاتِ وَمَا صَلَاتِ onlar öyle güzel namaz kılacaklar ki sizin biriniz sahabeye söylüyor. Onların namazını görünce kendi namazını beğenmeyecek. Onların orucunu görünce kendi orucunu beğenmeyecek. Ve kuran el Kur'an öyle bir Kur'an okuyacaklar ki sabahlara kadar, akşamlara kadar. Ama la ilaha cihur boğazlarından aşağı geçmeyecek. Allah Allah. Yemruğun emredilince O avdan delip çıkıp da kan bulaşmadan. Çıktığı gibi süratle onlar dinden çıkacaklar. Dikkat edin ne adamlar türüyeceğini söyledi. Çıktı onlar ama devam ediyor hala. سُمَّ لَا يَهُدُونَ ile اِلَا hatta اِلَا اِلَا اَتَّا يَهُدَ اَسْا O hava geri dönmeyeceği gibi onlar dine dönemeyecekler. Allah Allah. Bunlar kimdirler? Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen sonra çıktı lan. Hazreti Osman'ın evini basanlar da bu grup. Sonra da Haz Hazreti Ali Efendimiz de efendim Hazreti Muaviye ile arasında olan savaşta, hakem olayı meselesinde, Hz. Ali'nin tarafındaydılar başta. Sonra Hz. Muaviye tarafı dediler ki, hani bir hakem tayin edelim de aramızda bir karar versin falan. E biraz Hz. Ali Efendimiz'i şeye getirdiler, oyuna getirdiler, o da Allah'ın haklıydı ama, öbür tarafta da sahabe vardı, içtihat hatası vardı falan. Burada ne yaptılar? Bu Hz. Ali tarafında olan adamlar, dediler ki Hz. Ali'ye, sen ki, Hakem tayin ettin yani bir adamı Amr ibn olacak radıyallahu anh, O da sahabedendir. Hakem tayin ettin dinden çıktın dediler. Ya sen Hazreti Aliye dinden çıktın nasıl dersin ya? Hazreti Ali bu ya. Ene medinetul ilmi aliyun baba. Ben ilmin şehriyim. Ali onun kapısıdır diyor ya. Din isteyen, ilim isteyen kapıya gelsin. Fe mevadul bab. Adam Hazreti Aliye kafir dediler. Şimdi birileri de çıkıyor ya. Hocaları akıl öğretme, sen sapıttın, sen şaşırdın, sen tabiz verdin, sen şunu yaptın. Sen ne biliyorsun hangi şartları da, kaç kuruşluk ilmin var da konuşuyorsun ya. Adam Hz. Ali'ye kafir diyor, sapık diyor falan. Hz. Ali'ye kafir dediler ve Hz. Ali'yi öldüren de Allah rızası için öldürdü. Ve cennette en büyük dereceyi almak niyetiyle öldürdü ya. Gavur öldürmedi ki. Hz. Ömer'i meclise öldürdü. Hz. Ömer ondan sevindi. Hatta geldi... Ağır yaralı vefat edici birkaç gün yaşadı da, dedi ki ayılınca ben, ben, beni kim bıçakladı hançerledi. Dediler Ebu Lü'lü'ye mecusi dediler köle. O zaman elhamdülillah de, Müslüman benim kanıma girmemiş, benden sebep cehenneme girmemiş dedi. Allah kavra nasip etmiş dedi de ham etti Hazreti Ömer. Fakat Hazreti Ali meselesinde bu harici sapıkları, ''İnil hükmü illa Allah'tan başka kimse hüküm veremez. E kadıya git diyorsun diyor ki Allah'tan başka kimse hüküm veremez. E Allah'a nerede gideceğiz kardeşim? Bizim Allah'la görüşecek halimiz mi var? Kur'an var, sünnet var, kadı var, şeriatın hükmü var. Yok. Hepsine kafir dediler. Sahabenin öbür, bütününe kafir dediler. Ama nasıl namaz kılıyor musun? Gidiyor içeride sahabeyi kesiyor. Kıtır kıtır kesiyor. Çıkıyor dışarıda bir hurma alıyor daldan O hurmanın parasını yapıştırıyor oraya Çok takva Osmanlı'da anlatırlar ya O hurmanın sahibini arıyor Bir hurma için bin, bin kilometre gider yani yaya Hak var hukuk var çok takva Orada gidiyor Hz. Ali kesiyor Böyle sapık sapık adamlar türedi. ya Onun için Hz. İmam Malik midir nedir Irak'tan bir heyet gelmiş Hacca'da dediler ey İmam Malik Dedi buyurun Dedi bir fetvamız var buyur sorun e dedi ki işte ihramlıyız da içine göldürdük de kan çıktı ne lazım gelir dedi nerelisiniz efendim dedi dedi ki Iraklıyız lan dedi peygamberin torununu kestiniz bir şey lazım gelmedi de dedi sineği mi soruyorsun be adam dedi sineği mi soruyorsun hazır hüseyini kestiniz dedi siz be yani bir öyle aşırı takvalık numaralarıyla onun için amel edin edinle Allah Resulü de müminler de amelinizin mahiyetini ve hakikatini ve arka planını ve niyetini görecek Bunları Allah çıkarır. Bunlar boşa gitmez. Öyle lafla amel. Hazreti Aşanamız diyor ki, ya diyor. Ben şaşırdım kaldım. Hazreti Osman'ı sardılar. Ona karşı çıktılar. Sonra Hazreti Ali öldürdüler. Vallahi bunlar Resulullah'ın ashabının amelini geçmek bir yana, sabah kadar namaz kılsa ne olur, akşama kadar oruç tutsa ne olur. Bunlar ashabın yanından bile geçemezler. Resulullah bunu dinden çıkacaklar. Alametleri nedir? Bunu simamu tehlik, alametleri tıraştır buyurdu. Bunlar doğu tarafından çıkacaklar. Yani Medine'nin doğu tarafından çıktılar. Alametleri tıraştır. Kafalarını usturaya vururdular. O zamana kadar sahabeden isteyen usturaya vurur, isteyen normal bırakır, isteyen uzatır. Sünnet üzere her çeşit vardı. Onlar kendilerine dahil olana mecbur kafanı tıraş edeceksin diye zorluyorlardı. O alamette çıktı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi de aynı şekilde Efendim e, Bu şeyleri devam eder yani Aynı alametleri devam eden bir fırka Zaten o ondan sonra Abdülvehhab olayları Son 200 sene evvel oradaki Taif'i işgal ettiler Oralarda on binlerce alimi kestiler Müslümanların karılarını Cari diye aldılar Mekke Medine'de ne olaylar yaptılar 200 yüz sene evvel Osmanlı'nın son dönemindeki şeyler Tarihi belgeler 16 EA04 acil çekilecek hasta var. 16 EA04 çeksin kardeşim. Yol açmak sünnettendir, imandandır ya yani Yol tıkanmış hasta var. İman 60, 70 küsur şubedir. Bir şubesi İmaatu'l-Adaminet Tariik, yoldan sıkıntı veren şeyi çekmek imandan bir şubedir. Evet, hemen ilgilensinler. arkadaşlar. Şimdi demek ki adamın o andaki ameline bakmayacaksın. Sonuna bakacağın. Bak sonunu seyreyle. Fenlil amle yamelü zamanemin ömrü. Bir adam ömründen bir zaman amel eder. Burheden min dery. Bir amelin salih, salih ameller. Namaz oruç atcak atcak. Zikir şükür. Levma teali dikel cennet. O adam o amellan ölse cennete girdi. Bak kesin. Ama Yaşadıkça ne yapar? Süre geçer. Süre geçtikçe ne yapar? Akıl döner, kalp döner. Tüm <gülüyor> Dönüp kötü ameller işlemeye başlar. Ve kötü amelle bitirdiği için cehenneme girer. Sonuna bak. Bizim de sonumuz belli mi? Değil. Dünkü sakallı, şallallı, cüppeli adamlardan şimdi ehli sünnet düşmanları çıktı. Bir tane, iki tane çıktı belki ama çıktı yani olabiliriz kalplerimiz Allah'a emanet yani imanlarımız Allah'a emanet kimse kendine güvenmesin ve innel abdeley amelül buruhete min dehri bir <gülüyor> amelin seyyi bir adam uzun zaman 30 sene 40 sene 50 sene kötü amel yapar levvati halide helen ne yap o vaziyet ölçe cehenneme girecek fümme tehavvülü <gülüyor> fe amelü salihen sonra döner amel yapmaya başlar Allah hakikaten sonunda dönen çok değil mi iyiyken sonunda kötüye denen az Kötüyken sonunda tövbe eden çok. Elhamdülillah. Elhamd. Bunu ham de diyoruz. Çünkü biz bu kadar tecrübemiz var. Kötüden döneni çok gördük. Ama iyi yoldan kötüye dönen az gördük. Allah daha da azatsın. Amvi de Allah bir kuluna hayır dilerse ölümünden evvel onu kullanır. Dediler, hangi işte kullanır? Tale buyurdu. Onun son yaklaştı ölümü, ölüm kesin değil. Adam ölecek diye fişe bağlarlar, beyin ölümü gerçekleşti dedikleri halde on sene sonra kalkarlar. Dolayısıyla ölüm kesin değil. Ama adam ölümüne yaklaşınca kendi kesin bilmese de Allah ona iyi bir amel nasip eder, sonra da o iyi amelle canını alır. Onu cennete koyar. Ey sana kurban olduğum Allah. Im. Çocukluğumuzdan beri bu yoldayız. Çocukluğumuzdan bildiğimiz bileli bu yoldayız Ya Rabbi. Hep dostlarımla gözümüzü açtık, evliya gördük yani. Hep onların arasındayız. Hep cemaattayız Ya Rabbi. Günahlarımızla olmakla beraber. Kurban olduğum. Bu kadar günahkar görünenleri. Görünenleri diyoruz hep görünen şimdi biz bilmeyiz. Görünenleri sonra döndürüyorsun cennetlik ediyorsun. Biz bu yolda görünüyoruz. Görünüyoruz bak. Bu yoldayız da diyemiyoruz bak. Bu yolda görünüyoruz. Görüntümüze bağışla da ya Rabbi. fazl Kerem'inle ölmeden bize bir iman nasip eyle. Bir kelime-i tevhid buyurun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Rabbi bunu mutlaka son nefesten nasip eyle. Allah'ın bulsuz alma canımızı ya Rabbi. Komadar olsak ayıp bize Allah diyelim canımızı al ya Rabbi'le alemin ya Rabbi. Yani bu kolay bir şey ya. Allah demek çok kolay bir şey ölmeden ama nasip meselesi. Nasip meselesi. Ya işte neyle yaşarsanız öyle ölürsünüz. Bu yolda yaşarsak inşallah bu yolda öleceğiz. Müjde var ama korku ve tehlike de mevcuttur. Evet. Vefat edeceği hastalıkta La ilahe illallah ente subhaneke inni kuntu minez zalimin okusa ateşe haram olur. Vefat edeceği hastalıkta kulüballah okumak nasip olsa cennetliktir. İşte vefat edecek hastalık. Her hastalık vefat etmek diye düşün. Hasta olmaya ne gerek var ya? Sabah, akşam, gece, gündüz. Dilinden zikir düşürme ya. Düşürme mübarek adam. Evet. Rabbim, görünüşlerimize göre değil, Allah niyetlerimize göre muamele eylesin. Allah niyetlerimizi salih eylesin. Ve halis eylesin. Yoksa, damur bin Habib, radıyallahu anh, rivat ettiği hadiste, يَسْحَدُ الْحَفَظَ فَا عَمَلٍ عَبٍ bir kulanel işlerin işler ve zekatın Namaz, zekat, oruç, hac, ümre, güzel ahlak, sükût durmak. Sükût durmak ibadet mi? İbadetlerin en üstünü az konuşmak. İbadetlerin en üstünü az konuşmak. Yani fazla namaz ibadet nafile yapamıyorsanız konuşmayı azaltın. Otomatik ibadettesiniz ya. Şu dır dır, dır bir durun ya. Bir dur ya. Allah'tan mesaj çıktı da yazışma arttı, konuşma azaldı yazışma günah değil mi? E dedikoduysa orada da dedikodu da felence şurada, yanmasa da şunu içiyor mesaj attı oraya al sana bir dedikodu al sana bir kıybet, mesajlan olunca melekler görmüyor he? melekler Türksele üye değil ya şey çıkmıyor şeyden aviyadan şey çıkmıyor mu meleklere kayıt mahkeme isteyince çıkıyor dosyaya Melekler göremiyor mesajı. He. Siz de rahat rahat atın iftirayı mesajdan. Atın. Twitter'a atın. Hey gidin ne cahillik ya Rabbi. Adamın güzel ahlakı var, sükûtu var, zikri var. Ötüşeği on meleket semaati 7. 7 kat göklerin melekleri eşlik ediyorlar. Ameller adam öldü. Amellerin dosyası açıldı. Mevla huzuruna gidiyor ya. Nasıl ki tabutun arkasından cemaat eşlik ediyor. Teşhir denir ona. Gökte de ameller gök kapıları açıldı. Kafir olsaydı gök kapısı açılır mıydı? لَا تُفَتَّحُ لَوْمَ بَبَّابُ السَّمَا Gök kapıları açılmaz Allah buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de. Bizim ayetlerimizi yalanlayanlara ve kibirlenenlere. Şimdi buna gök kapıları açıldı. Melekler de bunu eşlik etti. حَتَّا bir hücbe kulleha اِلَى اللّٰهُ تَعَالَى Allah'ın huzuruna getirirler, arada ne var? 70 bin perde var. Mevla mekanda müneze. perdeleri geçe, geçe, geçe, her perdede teftiş var. Teftiş, teftiş, teftiş, teftiş, ameller layık mı değil mi? Makbul mü, merdüt mü? Bu kolay bir şey değil ki, yaptım kabul oldu. İsterse kabul etmesin. Öbürü o kadar da kılmıyor ya. Sen kime hava atıyorsun ya? Sen kime çakas satıyorsun ya? Ey Allah diyor yani, beninkini kabul et, etmiyorsan da etme diyor. Öbürü diyor, bizim komşu hiç kılmıyor diyor. Ulan sen Allah nasıl da hiç kılmıyor da beninkini mecbur kabul edeceksin? Etmez. Muhtaç mı sen? Gelirler, melekler getirirler, bütün perdeleri aşırırlar. Feikifûne beyniydi Rab Celle Celaluhu, Mevla'nın huzurunda dururlar. Veşhedûne bin amelis salihil muklasıl illa. Meleklere sorar. Amellerde ne gördünüz? Melekler derler, Amelleri salih gördük. Senin için halis, kılınmış, ihlaslı gördük. allah Teala on buyurur ki onlara Siz bu kulumun amelinin görünen kısmını yazdınız, çizdiniz, mürakabe ettiniz, şahitlik ettiniz. Ben de onun bu amelleri yaparken kalbindeki niyetini baktım, gördüm. Eyvah. Oraya kadar geldi, orada durdu. İnnehu lem yuridni bi'adel ameli velâ akhle savulî ve enâlem bimâ râde bi'ameli. Vay vay vay vay. Bu adamın bu kadar güzel ameli var, defteri amal nur dolmuş, nur. Ama hiçbirini benim için yapmadı ve bana halis kılmadı. E melekler, melekler bozguna uğrar yani, melekler hayal kırıklığına, husrana uğrar. Çünkü melekler çok seviniyordu ki bir Müslüman kurtulmuş diye. Meleklerin derdi ne melekler sen cehenneme gitsen sevinmezler ki melekler. Zaten bizim için sıralı istiğfar ediyorlar. E de melekler de ey Rabbi sen bilirsin. Garraku <gülüyor> Ey benim meleklerim sizi aldattı ama beni aldatamadı. Ve ene alamul Ben bütün gizlileri hakkıyla bilenim. El muttali ala bil Kalplerde olanlara vakıf olanım. La <gülüyor> taghfa ''Hiçbir şey benden gizli kalamaz.'' ''Ve la te'azubu enni azibe.'' ''Hiçbir şey benden kaybolamaz.'' ''İlmi bir kân.'' ''Kâ bir bima yakun. ''Olmuş olanı nasıl biliyorsam, olacak olanı da aynı bilirim.'' ''Ve ilmi bima nadâ.'' ''Kâ ilmi bima beka.'' ''Geçmişi nasıl bilirim?'' ''Geleceği de öyle bilirim.'' ''Ve ilmi bil evvelîn.'' ''Kâ bil ahirîn.'' ''Öncekileri nasıl bilirim?'' ''Sonrakileri de aynı bilirim.'' ''Alemus sirrâ ve Gizliyi de bilirim, ondan gizlisini de bilirim. Ne demek gizli? Gizli adamın kalbinde, melek bile bilmiyor. Daha gizli ne? Daha gizli şu anda kalbinde değil, birazdan kalbine gelecek. Kendi de bilmiyor bir dakika sonra ne düşünecek. Ben onu da bilirim. Dikkat et kardeş, senin kalbin beninki fırıldak gibi. Bir dakika sonra ne düşüneceğini kimse bilemez ki şu an. Bir anda bir şeyler geliyor, 40 sene evvelki mevzu ah ummadığın noktada aklına gelir ya. Heee. Fe keyfe gurrani abdi bu amelleriyle okulun beni nasıl kandırabilir? Ve nimaya gurrul makluku inellezina la Pişe bilmeyen mahlukları kandırabilir. Ve ene alamul guyub. Ben bütün gizlileri bilirim. Aleylaneti. Benim lanetim bu adamın üzerine olsun. Ya adam ne kadar namaz oruç had, zekat ümre götürdü be. Güzel ahlakı da vardı. Fakat işte desinler mi girdi beğensinler mi girdi işitsinler mi girdi koltuk sandalye davası mı girdi riyaset sevgisi mi girdi maddi menfaat mı girdi ne vardı yani ne vardı bunu bilemiyoruz ya ya şu Allah için bir şeyler yapalım be kardeşim ya Se, ahirette yüzümüz ak olsun böyle rezil olmak çok kötü bir şey dünyadaki rezil olmaya benzemez ahiret başıma neler geldi gelmeyen kalmadı o zaman da o hadisi okudum. En panik anında başkası olsa kalpten gider. Kalpten gider. Allah o hadisi aklıma getir arkadaşlara. Dünyanın rezilliği ahiretin rusvaylığından ehvendir. Biz haram işlemeyelim de, biz ahirette rezil olmayalım da, dünyada bize ne acanlık oyun ederse etsinler, bir şey çıkaramazlar. Çıkaramazlar. Dünyada rezil olmak kolaydır. Ahiretin rezilliği zordur. Ama şu anda bu Müslümanlar siz dahil, çoğunuza bir tercih hakkı gelse ahiret veresiyedir dünyada rezil olmayayım dersiniz inşallah o tercih yapma durumuna gelmezsiniz inşallah o çatal ağzına getirilmezsiniz ama ben yine de söylüyorum ya Rabbi ahirette ha dünyada da afiyet isteriz ahirette de afiyet isteriz Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahireti iki cihanda da bela istemiyoruz ama bir tercih hakkı geldiğinde Ya Rabbi azabını ve belanı dinimize vurdurma, musibetini imanımıza vurdurma, belanı ahiretimize vurdurma, rüsvailini mahşerde çıkartma Ya Rabbi. Bu kadar. Dünyada rezillik isteyecek halimiz yok. Ama dünya geçer biter. Bugünkü haber yarın tersiz oluyor. Şu anda bu internet haberciliği de çıktı. Eskiden bir haberin gazete yazar Gazetelere kalmıştık hep. Gazete falan yazardı. Sonra işte televizyonlar çıktı falan. Bizim çocukluğumuzda tek kanaldı falan. Sonra birkaç kanal açıldı. E, haberlerin birkaç gün, bir hafta, iki hafta bir değeri vardı. Şu andaki haberlerin bir saat bile şey yok. Devamlı tık tık ileri atıyor, yeni haber geliyor. Çünkü internet dünyasında e, haberler süratle ulaşıldığı için... Yani merak etmeyin yani. Hakkınızda bir şey çıkmış. Ahiret ne olacak? Mevla'nın katında niyetin neydi? Sen halal mı yedin, haram mı yedin? Ekşi yemedinse miden niye mi ağrısın? Sen kendin Allah'la aranı düzeltmeye bak. Millet ne demiş, ne yemiş, ne dememiş yahu? Ne bu kadar endişe, telaşa ya? Tamamen maddi aleme bağlantı. Bırak Allah aşkına. Bak hadis-i şerif görüyorsun. Zihnetim üzerinde olsun. Ve tegulül melâketü onu uğurlayan başta yedi melek, sonra amellerini eşlik eden üç bin melek. Üç bin melekle gitmiş yani, öyle tantanalı. Ya Rabbena aleyh lanetüke ve lanetüne. Ey Rabbimiz senin lanetin onun üzerine ise bizim de lanetimiz onun üzerine olsun. Fekulü elüssema aleyh lanetüullahi ve lanetüllahi Bütün gök ehli Allah'ın laneti, bütün lanet edenlerin laneti onun üzerine olsun adam lanetlere gark oldu gitti ama buradan da bakarsan meleklere bile sorarsan hani meleğe sorsan ki bunun durumu nedir şimdi diyelim ki ahiretle bir görüşme irtibatı veya yani meleklen bir görüşen bir durum olsa bu adam da ameliyle gitmiş ölmüş hani bunun durumunu nasıl görüyorsun melekler bile diyor ki bu defterle bu cennetlik ya hem de cennette de normal bir yer değil Firdevs-i ortasına gider çünkü ameli çok amel görüntüde zahirde çok o zaman melek de zahire göre hükmedecek ne yapsın kalbini bilemez ki melek e hal böyle olunca yani bazı öyle merak eder bunun durumu ne olacak şudur budur meleğe sorsan kendini de merak etsen başkasını da merak etsen meleklerle görüşsen deseler ki durumun parlak dosyanda çok amel var yazıları biz tutuyoruz görünen dosya Allah da buna göre muamele edecek o zaman sen kurtuldun deseler de sen yine kork sen yine tehlikede olduğunu düşün Allah'a sığın ya Rabbi kalpler senin elinde istediğin tarafa çevirirsin dinine taatına çevir ya Rabbel Alemin ya bu Hureyre Radıyallahu anh yaşlanmıştı Allah'ım sana zinadan sığınırım Allah'ım hırsızlıktan sana sığınırım devamlı dua ediyordu birisi dedi ki ya Ebu Hureyre geldin kaç yaşına Resulullah'ın en büyük sahabesindensin senin kadar hadis rivayet eden sahabi yok Nedir bu hala zinadan hırsızlıktan Allah'a sığınıyorsun ya? Dedi ki amen tüm bi muharrifil kulub. Ben kalpleri istediği tarafa çeviren Allah'a iman ettim. Onun için ne zaman nereye çevireceğini bilemem dedi. O bundan dolayı bütün kulların kalpleri Mevla'nın iki kudret parmağı arasında. Ha ben bu kağıdı aldığım zaman nasıl böyle böyle yaptığım zaman ters yüz oluyor kolay. Yukallibu hakayfeş. Allah Teala haşa böyle parmağın var diyen kafir olur. Ha onu demiyorum. Ben bu kağıdı nasıl böyle yapıyorum diyorum. ha Benden bahsediyorum Allah Teala da bütün kulların kalplerini istediği tarafa istediği zaman çevirir. Ebu Bekir olsan Ebu Cehil'e döndürebilir. Ebu Cehil olsan Ebu Bekir'e çevirebilir. Hidayet Allah'tandır. Ben hak ettim, ben ettim, ben araştırdım, ben inceledim, ben buldum. Falan laflarıyla hidayeti kendinizden bilmeyin. Rabbim ya Rabbim, bu kadar bizden akıllı adam var, onlar bulamadı, biz mi bulduk? Bizden zenginler bulamadı, biz mi bulduk? Bizden efendim, e, daha güzeller, güçlüler, kuvvetler bulamadı, biz mi bulduk? E biz bu, bu ortalamaya bakarsan en mahluk attanız, ortalamada, hele ki ben. E bizim aklımız nereye erer? E o zaman ya Rabbim, sen buldurdun, sen bildirdin, kaybettirme ya Rabbim. Allah'ım salli aleyhi ve sellem, Muhammed m'a aleyhi ve sellem. Şimdi kısaca dua edeceğim hemen Safer ayında okunacak dualar bu kitap. Safer ayındayız. Özellikle son çarşamba. Bu kitapta neler var? Bu kitapta hangi gün inşaata başlanır? Hangi gün elbise dikilir, giyinilir? Hangi gün mahkemeye çıksak hayırlı gelir? Bütün Hazreti Ali Efendimiz'lerin rivayetler. Çarşamba günüyle ilgili rivayetler. Kanaldırılmaması, tırnak kesilmemesi vesaire. Safer ayının son çarşambasında okunacaklar. ...yazılacaklar... ...efendim... ...son gecenin namazı... ...son gece hangi gece? 31 Aralık 1 Ocağı... Gece. ...bu sefer ayında... ...uğursuzluk geldi... ...içine bir şeyden uğursuzluk geldi... ...her Müslümanın içine gelebilir... ...o uğursuzluğun def için... ...hangi dua okunacak? Zaten kısa bir kitap... ...hemen bulursunuz inşallah... ...her salı günü okunacak... ...bir hafta bir daha çarşambaya kadar Allah'ın korumasına girilecek... ...efendim her gün okunacak dua birçok faziletli amel vardır Allahu Teala okuyup amel etmeyi nasip eylesin size arz ediyor Erbahin İdrisiye biliyorsunuz zaten söylüyoruz 40 ismi şerif İdris aleyhisselama indirildi Hasan-ı Basra Hazretleri diyor Hac Zalim altı kere yanıma girdi yanımdan çıktı beni bile göremedi bu isimleri okudum her birinde ne hikmetler ne sırlar var bakarsınız efendim firislerinden okursunuz bakalım bir sayfa açtı bağlı'nın çözülmesi adam evlenmiş nikah olmuş eşiyle birleşemiyor çok büyü yapıyorlar Allah şerlerinden muhafaza etsin hangi ismi şerif okunacak balık tutmak için yazılacak ismi şerif <gülüyor> Allah Allah ortaya yazıyorsun balıklar doluyor millette seni tam bir balıkçı zanneder baş ağrısının şifası için Bedenin uğurlandıran bak Pırıl pırıl nur gibi, floresan gibi parlarsın. Ondan sonra derler ki, ceryan nereden geliyor? Allah'ın isminden geliyor. Nereden geliyor? O ben de belalardan korunmak için okunan gibi şerifler. Bereket için okunacak. Dükkanın bereketi, işin bereketi, evin bereketi, rızkın bereketi. Bir muradım var. Iste, isteğin gerçekleşme. Bir adamdan bir işim var. O adam o işini yapmıyor. Allah'ın şu işbini oku diyor. 107. sahipede, 108. sahipede, ondan sonra o adamın yanına git tıpış tıpış yapacak. Allah'ın izniyle. Allah izniyle. Borçtan kurtulmak için okunacak i̇zm Şerifler. Bozuk adamları tanımak için okunacak i̇zm Şerifler. Büyü bozmak için, 58 ve 139 sahipede. Büyüden korunmak için okunacaklar, 63 ve 98'de. Neler neler neler, şu kitap, İsmi Azamlarla doludur en süratli kabul ve tesir bunda görülür. Erbahin İdrisiye İdris, İdris Aleyhisselam'a indirilen ve diğer peygamberlere sonra bildirilen 40 ismi şerif sizlere arz ediliyor. Efendim dergide efendim kardeşlerim namaz hangi hallerde terk edilebiliyor? Namazın vaktini geçirenlerin başına gelecek belalar. 5 vakit namazı birini kaste, terk edenin ahiretteki ve, vebalini açıklayan hadis-i şerifler bir şey var, büyük bir dua yazdım bu dergide yazma eserlerinden tekabül ettim çok büyük bir dua 3 sayfa Arapçası var, tercümesi var öyle bir dua ki başından başlıyor la ilahe illallah subhanekeler selam-ı kavlenler, kelime-i ya selamlar, ya kafiler ya latifler, ya mücipler hepsi içinde. Burada yazıyor. Hapisten, esirlikten, fakirlikten, itibarsızlıktan, şeytan tasallutundan kurtaran, okuyanın malını, canını, ailesini koruyan, ne muradı varsa süratle yerine getiren, ismi azam duasını içeren, özellikle her ay başında veya cuma günleri veya gecelerde okuracak eşsiz bir dua 96. sayfadan başlıyor. İlk olarak bunu eserlerimde yazdım. Birkaç yazma nuskaden de birleştirdim harekelerini tavsiye ettim. Birçok eksik vardı baskılarda. Onları buldum ve bir araya getirdik. Allah Teala okumaya muvaffak eylesin. Amel etmeye muvaffak eylesin. Okun. Bir de ne var? Yeni doğan bebeğin üzerine okunacak. Neler okunacak? Eğer bu sayfa 96'da yazılan şeyi oğlunuz olur, kızınız, torununuz bebeğin üzerine okursanız onu ömür boyu belalardan korur bir. O çocuk ölünceye kadar zina yapamaz. O çocuğu zina yapmaktan kurtarır. iki, hayırlı bir zürriyet olmasını te temin eder. Allah'ın isimleri ve okunacak sureler. O da 96'da keşke anamız babamız bunları bilseydiler. Bize okusaydılar biz de adam olsaydık. Maalesef baya bir efendim, yalpa yapanlardan olduk. İnşallah biz çocuklarımıza, ben çocuklarımıza bilemiyordum. Ben bunları yeni yeni kitaplardan buluyorum. Artık bir nesil bu mübarek isimlerle büyüsün inşallah. Doğar doğmaz üzerine okunacak ismi şerifler ve sure-i celileler sayfa 96'da. Lale Gül dergisi dergi değildir. Koca bir kitaptır. Her ay size büyük bir kitap çıkarıyoruz. Efendim, aboneler de başladı tekrar. Badıl Bey bu bizim işleri terk etti, bazı bahaneler etti, sizlerin de malumunuz veçile. 9000 abone yeniden üzerimize kaldı, kaçıncı kere böyle. Ama ne yapalım, biz bu cemaatle devam ederiz inşallah. Biz fakirlerle, gariplerle, körler sağlar, birbirini ağırlar. Bu dergide devam edecek inşallah. E siz de buna gayret edin, millete dağıtın, abonelikler yapılsın ve dergi çıkacak, devam edecek. Rahman. Önümüzdeki sohbet, Allah nasip ederse, 4 Ocak, Cumartesi saat 8'de Rabbim cem eylesin, buluşmayı müesser eylesin, engelleri kaldırsın, izan eylesin, Allah'ım hayırlı muradlarımıza nail eylesin, amin. Sübhane Rabbil Ali'l Alem ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve Selamu ala Seyyidil Murseline Muhammedin ve ala ve sahibi ecmain.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 Amin Allahumma inna selkumu nil khayri kulli haajili wa ajili ma alimna min ma lam na'lam na'udzubika min sharri kulli haajili wa ajili ma alimna min ma lam na'lam Allahumma tawwainal amqabda'a al-aql wa turashida Allahumma rabbana atina min ladunka rahmeten wa hayy lana amrana rashida Allahumma rabbana atina minna nurana waghfir lana 'indaka ala kulli shay'in qadir ya arhamar rahimin ya arhamar rahim ya rahimar rahim aajizane ya Rabbi, yapmış pusuldu sohbeti rızana muafiq eyle İhlasa mukarin eyle, reddolunmaktan muhafaza ile, gönüllerde tesirlerini halık ile, cümle hidayetler vahş ile, bizi dinleyenlere de hidayetler tesirler yarat ya Rabbi Bu cemaati çevrelerinde hadi eyle, mehdi eyle. Ya Rabbi hidayet yolla vesile ile, va스타 ile, Allah'ın yolunda sabit ile, kaymaktan, caymaktan muhafaza ile, suretlerimizi salihun salihata ilhak ile, hayırlı muratlarımıza nail eyle ile kalbimizde olan dilekleri hayırlı ehlineyle şerlerden korktuklarımızdan emin eyle. Allah'ım sen fazlı yolunda devamse bad istikametlerle müşerref eyle. Amin yeminlerin her Allah'ım adımlarına bu cemaatlarımızın hac ömre sevapları ehlineyle. Giderken dönerken günahlara kefaret eyle. Cennette derecelerine terfi eyle. Ya Rabbi ölünceye kadar her ay gelmeye niyet ettik nasip Daim sohbetlerde bulunmak istiyoruz. Niyet ettik nasip müessereyle, müesser eyle, muvaffak eyle, kolay eyle, kabul eyle. Allah'ın bu cemaati mahrum etme ya Rab. Kadın erkeğini ya Rabbi, dünya ahiret etme ya Rab. Ne dilekleri varsa efsaneyle hayır üzere ya Rab. Sen dünya faletlerimizin mahmuruyla haramlardan şübelerden uzak gayle ya Rabbi haramlardan kötü rızıklardan muhafaza ile helal rızıklarla merzu beyle rızkımızı kolay eyle asan eyle helal eyle tayyib eyle temiz eyle vasi eyle geniş eyle bol eyle dinine hizmete infak suy beyle Bizim zamanımızda ehli sünneti parlamasını nasip eyle. Suriye'ye yardım eyle, Mısır'a yardım eyle, Doğu Türkistan'a, Kerkük'e yardım eyle, Allah Filistin'e, Gazze'ye yardım eyle, Afganistan'dan dünyanın neresinde esir olmuş Müslümanlar varsa halaa eyle, hapistekileri halaa eyle, zalimlerin eline düşenleri halaa eyle, ehli sünneti hasiz eyle, eli bidaat ile zelil eyle, vatanımıza İslam vatandan iç savaştan dış savaştan mağabaza eyle, Allah'ım sen İslam huzuru nasıl eyle, Kur'an güvencesi nasıl eyle, ehl sünnet merkezinde birleşmek nasıl eyle, ihtilaftan, tefrikadan, fitneden muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Müslümanların gücünü kendi arasında harcattırma ya Rabbi, birbirine vurdurup kırdırma ya Rabbi, Müslümanlara aklı selim ihsan eyle, ya Rabbi sükunet sekinet ilga eyle. Allah'ım sen ne zaman ateş yaksalar, fitne ateşlerini, Allah söndürdü buyurdun, bu ateşleri de sen söndürüyor ya Rabbel alemin. Ve ya gayren nasirin ve ya gayren Ve sallallahu teala ala seyyidina aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, felçli olanlara acil şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle, cinlenenleri kurtar ya Rabbi, şeytancın tasallufundan helasa eyle, çocuğu olmayanlara hayırlı zürriyetler ihsan eyle, ya öğrencileriz keskin zekalar ikramıyla asker polis bizi beklediği gibi sen de onları muhafaza ile ya Rabbi vefat etmiş olanlar ismi bizce e, bilinmeyebilir, kabirleri, halleri bilinmeyebilir. Bu cemaatten sohbetimize gelip şimdi vefat eden, geçen aydan bu aya vefat eden, yakınları vefat edenler sana malumdur. Hepsinin ruhu için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilâhe illallah Muhammedur Resulullah Kelime-i Şehadet ve Kelime-i Tevhid'den hasıl olan ecme vesvâtı ruhla nehiy eyledik, şu saatte isale ile kabulle nur ile bu cemaatlere böylece arkamızdan okunmak devam etmek nasıbıyla. Âmin. Sallallahu aleyhi ve sellem Mevlana Muhammedu aleyhi ve teslimen kesîra. Elhamdülillahi <gülüyor> <gülüyor> Rabbil âlemîn.